Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'im, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar laflayacağız dinleyicileri, bu akşamki konuğumuz sevgili Meri Akol.

Melih hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldin hoş merhaba. merhaba. Melih aynı okuldanız biz. Evet. Aa, akademi. Hatta Fransızcası şöyledir. Akademi <gülüyor> bozar. Biz bunu Türkçe'ye çevirdik. Akademi bozar dedik. Evet. Biz bozulduk bir... okuldan <gülüyor> evet, çıkarken. Güzel bir tercüme olmuş. Evet. evet. Keyifli bir akşam olacak. Sevgili Melih tabii çok güzel konulardan konuşacağız. Sanattan konuşacağız. Fotoğraftan konuşacağız ama özellikle müzikten konuşacağız. Ama eğitim.

Önce eğitim diyoruz her şeyin başı diyoruz evet senden birazcık eğitim hayatını alalım. Evet ben önlerden alacağım bayağı anaokuldan çünkü bugün varsam aslında o anaokuldaki yani ben birkaç ayı hatırlıyorum orada herhalde o kadar süreydi. 6 yaşında gitmiştim çocuk yuvası deniyor o zaman Bakırköy'de ve burada eee

Uyuyamıyorum öğlen uykusuna yatırıyorlar zaten ben e, gece adamıyım gündüz uyumayı da sevmem öğlenin ortasında yemekten sonra bizi yatırıyorlar e, yattım uyuyamadım yattım uyuyamadım hiçbir gün uyuyamadım ben fakat bir kurtarıcı vardı bir klasik müzik plağı koyuyorlardı ki hayatımın ileri aşamalarında onun e, neler olduğunu daha sonra önce reklamlarda duydum bankaların e, veya otomobillerin reklamlarında

dünyanın o en güzel müziklerini Mozart'tan, Beethoven'dan, Çaykovski'den, e, Rossini'den o plan konmasını beklerdim. Uyuma numarası yaparak. O yüzden klasik müzik ömrümde ilk defa böyle içime, hani bir ruhuma sezmiş, girmiş olan bir şeydir. Gerik bir şey soracağım. Aha, bu klasik müziği e, şeyde ana okulunda uyutmak amaçlı mı çocukları koyuyorlardı? E, uyandırmak e, amaçlı. Uyandırmak.

Hakikaten uyutmak amaçlı koyuyorlarsa ben hemen iktidara buradan bir klasik müzik gönderirim. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> karışık kaset yapsa. Senelerdir bizi uyutuyorlar. Biz de onları uyutalım evet, biraz. Evet, uya, uyanmak e, içinde yani diyelim ki bizi yarım saat ya da 45 dakika ya da bir saat işte o, o çocuklardan herhalde o okulda dinleniyor. E, herkes sorulur uyuyor. Ya ben hiç uyuyamazdım. E, uyuyamadım ve benim için kurtarıcıydı yani o müzikler. Ya yani klasik müzikle bağlantım pop müziğinden bile önce oldu.

Eğitimin bir parçası bu. Devam ediyorum. Bakırköy'lüyüm ben. Doğma, büyüme, Zuhrat Babalı. Ve Bakırköy'de işte sırasıyla mahallenin okullarına. Bakırköy İlkokulu. Bakırköy'ün sağlam Kartal tarafından Tepe, Evet sağlam. sağlam. <gülüyor> ama e, Zuhrat Baba ve Akıl Hastanesi'ne çok yakınız bu arada. Yani mesaimin çocukken büyük bir kısmı. Akıl Hastanesi'nden kaçan o günkü deyimle delileri yani akıl hastalarını e, görerek. Aslında. Kesinlikle. <gülüyor> ve eee

Olmadı, onların eksik geçtiğini gördük, giderdik akıl hastanesinin bahçesinde oynardık ve akıl hastalarıyla yani delilerle o zaman e, hep birlikteydik. Zaten yıllar sonra okuduğum bir şeyde bir metinde şöyle diyordu, aklıyla ya da şöyle akıllıyla deliyi

ee, birbirinden ayıran nedir diyordu biri işte aklıyla biri de işte tutkularıyla hareket ederdi ya ben o deli tarafındanım ve delileri <gülüyor> iyi tanırım deli numarası yapanları da tanırım eğitimim gene anaokuldaki klasik müzik gibi yandan öğrenilmiş olan bir parçası Sonra ben

Yine mahallede diyelim ilkokulu Kartaltepe İlkokulunda bitirdikten sonra ortaokula yine Bakırköy işte bizim semtinde adını alıyor. Şeker Evler Okulu'nda, Devlet Okulu'nda bunlar yürümeyle beşer onar dakikalık uzaklıklarda. Tabii eskiden en yakın şey vardı. Eskiden. Eskiden. E e öyleydi. öyleydi. Mahalle mektepleri. Tabii <gülüyor> mahalle mektepleri ve en güzel çok kıymetli öğretmenlerin, hocaların olduğu okullardı. Ondan sonra liseye e, gitmek gerekti. Benim fotoğrafçılığıma da sebep olan e, uçaklara olan tutkum.

Beni Yeşilköy 50. Lisesi'ne Götürdü yani güzel bir Ataköy Lisesi varken Ona gidecekken babaannem oturuyordu Yeşilköy'de Onun evini ikamet göstererek bir de böyle bir nur numara, numara vardı biliyorsunuz abi, Ama gerçekten yani babaannemin evi oradaydı Ve e, orada Yeşilköy 50. Lisesi'ne gittim Ve biz ortaokuldan beri birkaç arkadaşımla Her hafta iki veya üç kere otostop yaparak havaalanına giderdik önce uçak seyrederdik Ta ki 77'de bir praktika

Süper TL2 refleks fotoğraf makinam olana kadar sadece seyrettik. Sonra çekmeye başladım. Sonra uçak tutkum, ya havacı mı olayım, elektronik mühendisli mi olayım, askeri okula mı gideyim gibi şeylerden e, önce gazeteciliğe, sonra da güzel sanatlar okumaya yani fotoğraf okumaya kadar gitti. Eskiden ikamet değiştirip okula gitmek için yer değiştirmek ne kadar masum bir şeydi.

Şimdi şimdi oy almak için Suriyelileri Türkiye'de ikamet veriyorlar. Tabii. Evet. Nereden, masum, nereye? nereden nereye? Nereden İş nereye? masumiyetini kaybetti. Evet. İşte öyle. evet. Şimdi bu Meriyi susturmak o kadar kolay olmuyor ama bir şey soracağım. <gülüyor> şimdi bu seçilmiş parçaların tamamı Meri'nin seçtiği parçalar. Evet.

Biz parçaları anons etmeyeceğiz. Bugün. etmeyeceğiz. Bizim bir hemen ama araya gireyim. Bizim bir sürpriz parçamız var. Tamam. da bizden Meri'ye sürpriz olacak. Sürpriz. Peki evet. ama o zaman parçaların hikayelerini de dinlemek istiyoruz Meri'de. Evet. Ee, şimdi parça sıramız nasıl? Aynı senin yolladığın gibi. Ben parça ismini söyleyeyim. Self Portrait ile başlayacağız. Evet. Ama hikayeyi senden alacağız. Tabii. Ee...

Bu klasik müzik keyfim, önce klasik müzik öğrendim hayatımda öyle söyleyeyim, tabii ki pop müzik dinliyoruz, rock müzik dinliyoruz, onları da müzik bölümümüze geldiğinde e, konuşuruz. E, mahalledeki arkadaşlarım dediler ki bana, işte üniversite deyiz. tabii akademi bozar. E, ya dediler Melis senin müzik bilgin iyi, 82 galiba 10. jazz festevone denk geliyor, bize bilet alır mısın bir şeylere gidelim. O sene Omega grubu da geldi, Biz, rock grubu <gülüyor> olarak tabii çok seviyoruz onu.

Ondan sonra tamam dedim ben gideyim alayım bana paraları verdiler gittim Ya şimdi ne alayım biz country müzik seviyoruz Country roads take me home, falan. John Denver'lar <gülüyor> falan bizim için çok güzel Ondan sonra e, Bir grup gördüm yanında şey yazıyor Amerikan e, folk country grubu diyor ya yani biletin arkasında keşke o bileti saklasaydım <gülüyor> Önünü çevirdiğinizde Steps yazıyor Steps sadece eh evet değil Steps <gülüyor>

Ve ben mahalleyi yani dört arkadaştık biz. Beş kişiydik böyle bu grubumuz ama dört arkadaşa bilet aldık. E, country diye gittiğimiz topluluk, stepsi ben de bilmiyorum ya yani, 19 yaşındayım o zaman. Country diye gittiğimiz bir caz grubu çıktı. Ve arkadaşlarım nefret ettiler. E, <gülüyor> ya dediler bu nasıl bizi bir konsere gidiyor. Ya dedim işte American Folk Country yazıyor. Yani arkada böyle damgayla bir sinema bileti gibi bilet.

Diyorum ya, keşke sarı, sarı, Tabii evet, tabii sarı oraya. açık hava tiyatrosuna gidip gişesinden almıştım. ne güzeldi ya. Tabii, tabii, alırdık, öyle. Evet, gecesi, Fakat ben orada cazın mikrobu tam kaçtı içime. Evet. Çünkü o güne kadar hani Louis Armstrong falan böyle hani daha basit Ella Fitzgerald onları duyuyorsun popüler olan şeyler. Tabii yep ya oraya bile gelememişiz daha. Yep yeni bir e, sound, noktaya sound. geldik. Sound'a geldik ve acayip herkes nefret etti. Benim de

e, caza başlangıcım oldu yani başlangıcım değil aslında altyapım var ama Böyle bir müziğin olduğunu çünkü Michael Brecker'ı daha önce Die içinde Bir parçanın evet. Brother in Arms'taydı galiba o girişindeki bir Your Latest Evet, evet Your Latest, latest Orada duymuştum ve hatta onun Türk baskısıyla Yabancı baskısı arasında Arayı e, Kurtarmak için plak yetmiyor O soloyu almamışlardı bir iddiaya girmiştik <Gülüyor>

Ee, arkadaşım yok diyor. Ben var diyorum. Sonunda onunkinde yok, benimkinde vardı. Başka. Bunu da böyle bir evet kayıtla ilgili, sürenin Çünkü... tutmasıyla ilgili bir anekdot olarak sunayım. Süper. Peki. evet. O zaman self portre geliyor. Evet, Step Sahetten. Şimdi... Dinliyoruz. Bekliyoruz.

Akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri Meri Akoğullu e, söyleşimiz e, tüm hızıyla ile devam edecek Atilla ee, bir şey söyleyeyim mi söyle. Ben programı dinlerken gündüz dinledim Cuma günü tekrarını hep biz iyi Akşamlar sevgili laflayacağız diye giriyoruz biz tabi böyle bir Perşembe akşam, akşam. saat 11'e hedeflediğimiz için e, evet Cuma o, dinleyenlere de Günaydın olsun, olsun. Günaydın olsun evet. evet çok doğru bir noktaya parmak bastın evet buna dikkat edelim bundan evet. sonra

ee, şimdi dediğimiz gibi bu akşamın bütün parçaları bir tanesi hariç hepsi Meri tarafından seçildi ve hepsinin de bir özel hikayesi var. Dolayısıyla çok da keyifli bir hem Meri'yi tanıyoruz ama aynı zamanda güzel bir müzik yolculuğu da yapıyoruz bu akşam. Ee, şimdi tabii akademi dedik, akademi bozar dedik, akademi bozar dedik orada ne kadar bozuldu oradan devam edeceğiz. O, evet.

O yıllara bir geri dönelim. Evet benim hayatımın öğrencilere, gençlere bir ders gerçek anlamda. Ders vermeden ders olabileceğine dair işaretleri var. Onun için onları da paylaşmak istiyorum. Ben ilk sene okulu bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamadım. Bunu niye diye anlamak için o sene giremediğim sene üniversiteye.

E, kursa gittim ve kurslarda işte testlere nasıl yanıt verileceğini öğretiyorlar. En azından şık ikiye iniyor ve dünyanın belki en saçma en e, şey sistemlerinden bir tanesi. Bilgiyi pas geçip oradaki bir takım triklere giderek e, gençlerin geleceğini e, seçeceği dallarda şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu korkunç bir şey. Neyse biz de düştük o tuzağa. Merih'cim o zaman bizim şey de yoktu yani parayla gitti.

...şey sonuçlarını satın al falan, senin şey seni üst makamdan tabii, birileri tabii. cevapları versinler falan daha, yoktu, daha onlar kesin, başlamamıştı daha kesin, o zaman. Kesin kesin o sistemlerin gelişmediği bir dönem Sonra tabii çok ustalaştık herhalde onların da okulu vardı öyle girdiğin zaman öyle çıkıyordun herhalde. Ee, ve ben de ben de kalktım, ee, ulan dedim hadi gideyim ben yapayım bu işi böyle gittim sevmeye istemeye dedim ki hiç olmazsa beni sabahleyin erken kaldırır. Bu arada desen kurslarına gittim çünkü

yani o akademiye girmek için e, resim yeteneğine ihtiyacım var ve benim de desenim iyiydi. Düşünün ben fotoğrafı seviyorum ve desenle alıyorlar. Bu mantıksızlık yıllarca devam et. Tamam iyi bir desen bilgisi olması çok iyi e, kişi için yani nesneleri elindeki kalemle, boyayla saptıyor olup bir yüzeye geçebilmen müthiş bir şey ve resimden aldığı e, referanslarla yürüyor fotoğraf ama bunu geleceğini belirleme aşamasında böyle bir

...durumda kullanmaları çok fenaydı. Neyse, ben o sene, o kursa da gittim, ona da gittim, ona da gittim. İki okulu birden kazandım. Hem gazetecilik ve halkla ilişkilerdi. Ben çok istiyordum gazetecilik çünkü o da foto muhabiri olmak. Yani onların ellerinde tele objektifler, bilmem ne, fotoğraf çekmek için foto muhabiri olmak. Ve tabii ki spor ve sporla hiç alakası olmayan bir adamım. Hayatımın hiçbir aşamasında spor olmadı.

Ha Langırt'ı spordan sayıyorsanız <gülüyor> muazzamımdır. Çok iyiyimdir. <gülüyor> Heh, çok iyiyimdir evet, ve yani gerçekten yapalım. ufacık çocukken millet yenilmeye Bakırköy'deki Zurat Baba'da önümüzdeki şey sahasına, futbol sahasına, yüce spor sahası ve yanındaki Luna Park'a gelirlerdi. Çünkü bütün hayatım orada geçti. Sorularınız olursa yaşamı öğrendim. Detaylarıyla ilgili size sizle paylaşmak isterim dinleyicilerimizle de. Ve ben iki okulu birden kazandım. Fakat çok enteresan.

O gün elde bir diploma var, bir belge var, ya gazeteciliğe yatıracaksın ya akademiye. Akademi sonuçları her zaman olduğu gibi bozar da hep gecikir. <gülüyor> Diplomayı bile 15 <gülüyor> sene sonra elime aldım gördüm ilk ben defa. Ben gittim diploma almaya öyle bir para istediler ki benden dedim akademiye hediyem olsun. E bayağı geç gitmişsin o zaman <gülüyor> tarika. <keş> <gülüyor> <gülüyor> Döner sermayeyi, <bıraktım>. Döner sermayeyi <gülüyor> <bıraktım> Diyorsun, <gülüyor> Evet. Padişler. ihtiyacı olan olabilir değil <gülüyor> mi?

Ondan sonra ya şöyle bir durum Askılı oldu. Askıda diploma yaptım onu. Ya çok güzel. vallahi harika. <gülüyor> Askıda diploma. Ee, ben e, gittim. Sınav belli değil. O gün 5'te kayıtlar kapanıyor. Dedim ki ben akademiye gideceğim. Ve şöyle bir durum var. Eğer akademiyi kazanamadıysam 12 kişi alıyor fotoğraf bölümü. Kazanamadıysam öbürüne de kayıt yaptıramıyorum. Yani yok böyle bir şey. Ha, İki yere gidip tabii ve şey. ev falan bunu bilmiyor. Düşünsene of. bir sene daha

Aynısını gidecek. ben yaşadım. Çok iyi. Ben de başka yeri kazandım. Bana da para verdiler evden dediler ki git kaydını yaptır. Gitmedim kayda. Gittim akademiye.

Yaptım mı kaydı yaptım dediler. Kazanamasam akademiye açıkta kalıyorum. aynı i̇şte durum. Aynısı Olur, ve evet. düşünün ismimi taramaya başladım fotoğraf bölümü. Ya üç buçuk dörtte falan aslar Benim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne falan gazeteci kalkışkı Gidecek ne zaman var? ya yani, Taksi götürmez seni o sırada. Belgen zaten orada. orada. Ve şey bir baktım on de. Of dedim yani yırttık ve girdim. Fotoğrafı bilerek girdim. Desenim her zaman düşük oldu ve şunu da söyleyeyim.

6 resim puanı, 20 üzerinden 6. 5 alsan giremiyorsun. En düşük resim puanı ve en yüksek fotoğraf puanı. 19,5 vermişler bana. Şey söylüyorlardı yani o zaman tarihinde epey bir süre bu şeyle giren. Çünkü hakikaten fotoğrafı çok severek, bilerek ve bilenerek girdim. Yani orada attığım zar tuttu. E, pişman mıyım? Asla değilim. Yani okulunu okumasaydım.

Ee, canım sıkılabilirdi tadım kaçabilirdi ama her şey okulda değil bunu da çok iyi biliyorum çünkü dünyadaki de Türkiye'deki de 43 sene oluyor ne oluyor artık fotoğraf bölümü bayağı 2, 42 43 sene oldu galiba yani koca bir akademi tarihinde ee, yani e, birçok tanıdığım insanın sanat eğitimiyle fotoğrafta iyi olanların hiç alakası yok.

Ama bu yani eğitimi aşağılamak küçümsemek adını asla söylemiyorum yani bu başka bir şey ne kadar takılırsan yani en iyi hocalar diyelim ki okulda sen onlarla görüşmüyorsun en iyi bienaller sergiler çevrende şey yapıyoruz. ya Bursa'dan geliyor insanlar Adana'dan geliyor işte bilmem İzmit'ten geliyor bir gün iki gün kalıyorlar.

...bizim öğrencilerin görmediği ya da bizim hocalarımızın, bizim fotoğrafçı ustalarımızın, arkadaşlarımızın... ...görmediği sergiyi bir günde görüyor gidiyorlar. Ben onlara hayranım Yani tabii ki yorucu oluyordur. Sabah geliyor Bursa'dan, onda iniyor buraya. Akşam 8'de, 9'da çıkıyor gidiyor. Yani bu iş okulla olacak bir iş değil. Yani sevgiyle, yüreğinde hissetmeyle olacak bir iş. Çok doğru, çok doğru. Ee, peki akademi bittikten sonra

ne var ya bir arada bir master var bir yüksek lisans var yine onu, fotoğrafla ilgili Evet. daha sonra onu biliyorum. Onu çok geçe attım evet. Tabi. Şimdi söyleyeyim. Bakın e, yine öğrenciler, genç arkadaşlar, e, anneler babalar için de çok e, faydalı olacak söyleyeceklerim. Ben ilkokul, ortaokul, lise hep nefret ettim okuldan. Benim için yani okul ve eğitim korkunç bir şey. Hele bir hoca ve bir öğretmen olmak yani 23 24 senedir ben resmi hocalık yapıyorum yani.

Hem kolejde yaptım 12-13 sene hem 4-5 üniversitede yaptım. Mimar Sinan'ı bitirdim işte Hocalığa başladım Marmara'da da yani ben Yüksek lisans yaparken eğitim yani hocalık da yapıyordum aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nin fotoğraf bölümü işte O da herhalde 23-24 sene oldu kurulalı orada başladım zaten Resmi hocalığa hep part time olarak devam ettim çünkü Üretimlerim için Zaman lazımdı Şimdi şey tabii Çok kötü yani ne kötü olan?

Eğitimi sevmiyorsun. Üniversite biter bitmez ben. Ya Üniversitede biraz kendime geldim. Ama çünkü istediğim dalı yapıyorum sanatla ilgiliyim. Tabii çok çok iyi ama şöyle bir şey vardı. Yine de orada kalmadım bakın benim öğrencilerim hani bırakın beraber girdiğimiz arkadaşlar Profesör oldular yani. Hani o kadar şey. Olsaydım çoktan çok da kolay olunuyordu o zaman ama Benim vakte ihtiyacım var. Fotoğrafçı adamın daha da şair bir insanın

Aylakla filanör olmaya ihtiyacı var. Onun için de zamana ihtiyaç var. İlham sen oradan oraya koşarken gelmiyor. Sen beklerken ona pisti, alanı hazırladığında geliyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, sizin bazı işte şeylerde de programlarda da referans aldım dinlediğim şeyde. Yani ben de fiziğe, kimyaya, matematiğe sevgili dostumuz gibi aklım basmıyordu. Hiç sevmeden. Fakat düşünebiliyor musunuz?

Fen sınıfına ikinci sınıfı ayrıldığınız fen ve edebiyat diye ayrılıyor. Fen sınıfına gittim. Neden? Çünkü tembeller edebiyat sınıfına gidiyor. Bakın o zamanlarda dahi şiir yazıyor olduğum halde bir edebiyat aşığı olduğum halde en çok sosyal dersleri ve en çok edebiyatı sevdiğim halde ben fen sınıfına gittim ve o büyük acıyı çektim işte derslerle bir ortalamayı yakalım hiçbir zaman bir fen aklım

ve matematik zekamı olmadı. Zaten o olmadığı için öbürü var veya öbürü olduğu için bu var. Yani bir mühendis kafası hiçbir zaman olmadı. Sanata yatkın ee, bir e, zihin yapımı oldu benim. Ama e, dediğim gibi yani hayatımda yani pişman mıyım... ya bilmiyorum. İşte fenden mezun olup şair olmayı, fotoğrafçı olmayı becerdik diyeceğim. Yazar Ama olmayı sanatta, becerdik. Sanatta fotoğrafta da ciddi bir.

Bir matematik var aslında. Aslında vardı. Müzikte, yani, müziğin yani altyapısında bizim, matematik inanılmaz. Bizim konvansiyonel matematik değil belki ama. Ya benim kardeşimle alakalı şöyle bir hikaye var. Anaktağı anlatayım. Ben o zaman ilkokul 5'teyim. Kerem de ilkokul 2'de. Evde toplama çıkartma yaptırıyorlar. Bir rakam söylüyorlar. Ben hemen yazıyorum altı alta alt, toplamak için. Kerem çarpmaları, bölmeleri ve ikili üç taneleri kafadan yapar. İşte. Matematik zekasıyla müzik zekası, müzik zekası çok... Evet

yani loop'larla çalışan bir evet. şey. Ben onun için ıslık bile çalamam. Evet, müzik. o zaman, Tabii. Evet, o zaman biz bir parça, bir parça arası verelim. Evet. Ben ıslık çalamıyorsam. Evet. Şimdi hikaye yine birazcık senden alalım. evet. John Dormund'dan gelecek Ecus of Illusion isimli evet. parça. Yine senin seçkin. Bütün

Yaptığım diye gösterilerindeki o zaman diyaları, slaytları, pozitifleri tek tek çekersin, seçersin, onları sıralarsın, müzikle manuel eşlersin ve gösteriler yaparsın, hayatımız bununla geçti yani hep sahnede ve bunları yaparak ve müzikle şey kafa kafaya gitmek zorunda ee, sizin yapacağınız yani müzikle gösteri diyelim ki 13 dakikalık gösteri müziği ona göre ayarlayacaksın evet. kafa kafaya bitecek yani

zihninde, hani matematiğimiz yok belki ama ya, bu şeyi hislerinle yapacaksın. Töreni. John Sermon'un bu parçası, e, Age of Illusion, benim diye gösterimde ilk dönemlerde kullandığım müziklerden biri. Bir tanesi sürpriz, ona sonra evet. e, geleceğiz ve diye gösterilerim, yani Türkiye'de birçok yerde, İstanbul'da işte birçok önemli yerlerde e, fotoğraf ve sanat mekanlarında bu gösterileri yaptım. Hep bittiğinde herkes,

her zaman ve herkes eline sağlık, ne kadar güzel müzik, ne kadar iyiydi, bu neydi diye. Ya ben 10-15 dakika müzik adı verirdim. Yani o kadar ge gelen geçen insanlara. Yani e, şeye memnundum. Fotoğraflarımı seçtiğim müziklerin gölgeliği olması e, çok önemliydi Çünkü ben e, hayatını yani bu dersleri veriyoruz, şunları bunları yapıyoruz ama her zaman şunu söylüyorum. Kim ve ne olursanız olun. Yani geçen hafta Mimar Sinan'da verdiğim derste bile her derste söylüyorum.

Müzik ve edebiyat. Hayatınızın her zaman ne işi yaparsanız yapın. İster edilgen bir şekilde, ister etken üreten bir insan olarak, bunlar her zaman hayatınızda olsun. Benim can simitlerim bunlar. Hikayeleri var. Anons da şimdilik hani bu kadarı kalsın. Benim ilk e, yabancı

John Sermon ilk öğrendiğim insanlardan biri İlsem'den Eberhard Weber güzel. John Sermon ee, müziği de çok gidiyor çünkü John Sermon her zaman bir şey anlatıyor dinlediğiniz zaman bir hikaye var ben hikaye anlatan insanları çok severim çok o yüzden güzel. John Sermon süper hep birlikte dinleyelim

Mm-hmm. Mm -hmm.

Sosyadan sohbetimiz devam edecek. Hayatta hep yol ayrımları vardır. Bazen ya o ya bu diye bir tercih yaparsın. Zuhurat babadan gelen bir de bizar atma var. Melih bizar atmış bir yol ayrımında. Evet. Nereye attım, gitti o zar? Attım zarı. Evet. Önce bu okul konusunda yaptım. Foto muhabiri olmayacaktım. Zaten sporla çok alakam yoktu.

Ama fotoğrafçı olacaktım, fotoğraf sanatında ilerleyecektim ve amacım da en çok reklam fotoğrafçısı olmaktı ve zaten bu yola da yönelik olarak gittim. ama Ben de reklam fotoğrafçısı olsam araba lastiği çekerdim. Aha, güzel. <gülüyor> Sokak, belge, pirelli, pirelli. Evet. Pirelli. ne iş olsa çekiyorsun zaten öyle bir şey yapınca. Şimdi oraya gidene kadar tabi arada askerlik var. Ben ee, işte

Akademiyi bitirdim. Ya tabii çok zor. Yani iş bulmak. Biraz dışarıdan işler yaptım. İşte paramızı harçlığımızı kazandık. Kazandığımız parayla işte bir küçük bir tatil yapmaya çalışıyorduk. Fakat okulu bitirdiğimde, 85 yılında bittiğinde garip bir şey oldu. Şimdi benim ilk makinem size söylediğim gibi 14 yaşında 1977'de sevgili teyzemin Almanya'dan getirdiği bir makineydi. Sonra 200 sene sonra bir tane daha oldu. İşte çift makinem oldu veya daha sonra. Fakat

benim küçüklükten beri tutkum saksafon. Ben müzik yapmak istiyorum. Ben 20 yaşındaydım, akciğerimden rahatsızlandım. Bayağı ciddi yattım. Ve o sürede e, TRT Radyo'yu dinliyorum. Dinlerken David Sanborn'u duydum, tanıştım ve e, şeyi yapan, anonsu yapan kişi, onun bir akciğer rahatsızlığı geçirdiğini, doktorun saksafon e, tavsiye ettiğini,

ve şey söyledi ve iyice kafamda zaten saksafon alma fikri oturdu. Şimdi peki alacaksın saksafon nasıl alacaksın yani neyi alacaksın nereden neyi? Arkadaşım Yamaha'da müdürdü o zaman ee, Ve Fiyatını sorduk valla geçmiş gün çok büyük bir paraydı ee, Ve ben de bir iş yapmıştım yaptığım işte onun belki üçte birini karşılıyordu bu arada Hayatım boyunca iki Nikon makinama Biri F3 biri FM2

50 milim gelmişti biz Cartier-Bresson Eco'luyuz bir de 24 milim almıştım ama hiçbir zaman bir telem bir zoom objektifim olmadı Nikon'un bir 4'e 80-200 böyle tek parça bir zoom'u vardır onu almaya karar vermiştim ve yine bir yol ayrımındayım o gelen parayla yani bayağı çalışmıştım ya böyle. saksafon ya, ama saksafonun üçte biri ya da objektifin yarısı gibi yani aşağı yukarı aynı, aynı paralar ee, ve ben

işte arkadaşımın da orada olmasını, Yamaha'da olması şey yaparak altı senetle ki altıncıyı ödeyememiştim. Tabii tabii böyle nereden hani icra mucra gelir ya böyle bir şeyler en oluyor. Koç, saksafon icra geldi. Ama, ama şöyle söyleyeyim, Yamaha'nın yaz 62 e, saksafonu o güne kadar çıkmış en iyi altı saksafonu, saksafonu Duruyor mu Duruyor. Ondan Devlet sonra Evet duruyor, hatta o şey yapıyor internette mor logolu olan, daha makbul olanı yani o ilk çıkanlardan falan. Şimdi

onu aldım ve işte takılıyorum ve benim ilk hocam Tahsin Ünü var. Ben ondan <gülüyor> e, ders aldım. Tahsin Ünü var. O zaman onlar şeyde çalıyorlar. Kedi barda. Yani kedi var günlerim çok <gülüyor> Mehmet Gürelli, <gülüyor> Şuayip Yeltan, Ayşe Tütüncü. Evet, yani kadro müthiş. Süper. Müthiş müthiş. Bir ara Bülent Somay vardı. Yani o insanları biz Bakırköy'den cebimizde para yok. Arkadaşına çıkıyoruz, geliyoruz akşam dinliyoruz ve dönüyoruz. Düşün böyle bir şeyle. E,

Sürdürdüm gene onunla ilgili müziklerimizle ilgili şeyler olacak orada anlatırım yani hep böyle bir tercih yani dedi ki ya, ben bakır Bakırköy'lüyüm deliyim aklıyla deliği birbirinden ayıran akılıyla deliyi o az önce söyledim <gülüyor> ben tutkumun peşinden gitmeyi hep hep böyle e, zar attım diyelim ve şunu söyleyeyim şansım iyi değildir biliyor musunuz ben zarı daha çok nasıl kazanmayacağımı ya da kazanmama konusunda nasıl haklı olacağımı görmek ve göstermek için atarım. <gülüyor>

Bir de şunu söyleyeceğim. Bütün masalar hilelidir. Ee, ben Luna Park'ta büyüdüm. Luna Park'taki bütün kumar masaları, bütün oyun masaları hilelidir. Ancak size çalışan insan kazandırmak isterse kazanırsınız. Bir kere onu öğrendim. Çünkü adama oynardım eskiden. Bu mesleğe doktorluk denir. Adama oynarsın. O da sana birkaç kuruş cebine para atmana izin verir. Bir gün harçlıklarımı alıp kendim oynadığımda bir bayramda

bütün paraları kaybedince o topun o Ankara yazan 100 katı veren böyle lüplüp <gülüyor> lüp dönen bir civalı top vardır. Oraya gelmediğini yedi hariçte hep yediye geldiğini yediye basmadıkça sen nereye çiftlere basıyorsan teklere bunu anladım. Ne işime yaradı biliyor musunuz? Bu dünyadaki tek e, önemli şeyin çalışmak olduğunu çalışmak çalışmak ve daha çok çalışmak o. Yetenek hiçbir şey yeni bir yazı yazıyorum diyorum ki orada yetenekler ikiye ayrılır. Yetenek girer bir yere birinci olur bir şey olur

sürdüremez kaybolur. İki, zorlayanlar vardır. Zorlayanların bir kısmı tabiri caizse kabızdırlar, ne yapsa hiçbir şey olmaz, <gülüyor> olmaz. silinir. ama o zorlayanların bir kısmı süreklilik yeteneksizlerin yani. tabii, tabii hani sıklık değil süreklilik Hı -hı. öyle bir söz evet. var ya süreklilikle onların yeteneklilerden yani çalışmayı yeteneğine eklemeyen birçok insandan çok daha başarılı zorlaya zorlaya kanırta kanırta tabiri caizse böyle insanlar şaşkınlık derecesinde küçümseyerek baktığımız

Bundan hiçbir şey olmaz dediğimiz insanlar bu noktalara gelebildiler. Ben, ben bir ara basketbol oynadım etaj başında gençliğimde. Ne yetenekler vardı. Bunlar milli takım düzeyinde inanılmaz olacak dediğimiz adamlar kayboldu gitti. Senin demeyecek söylediğin gibi ne kabızlar vardı. Evet, Onlar daha sonra yükseldi. milli Kesinlikle. takımda milli Tabii. takımda oynadılar. O, top tutmayı evet. bilmeyen adamlar oralarda oynadılar. Evet. Çünkü onun için inat ettiler sürekli. Çalıştılar

çalışkanlık. Hepsi Ama tak, tak tak güzel bir şey. Yani insanlara güzel. örnek olabilecek kişiler bunlar. Yeteneklerini çalışmayarak üstüne yatıp öldürenler değil. Yeteneksiz olup çalışmayla ya. belirli bir aklı kullan esas yani örnek alınacak insanlar Eli onlar. bir de yetenek varsa bunun üzerine. İşte tabii, zaten tabii. o birinci krem, grup dediğim krem, o. Tabii yani. Yetenek tabii. artı çalışma zaten. Büyük sanatçılara baktığınızda onların da en büyük şey deli gibi çalışıyorlar. Sadece ve sadece Bakın. çalışıyorlar. İşte ben de Bakın. benim de tek inandığım

bu anlamda, bu bağlamdaki şey çalışmak oldu. Hep çalıştım. Yani az uyudum. Öyle söyleyeyim de. <gülüyor> Ölçüde az uyudum. Çok çalıştım. Hep bugüne kadar. Her gün saatimi kurarım ben. Pazar günü dahil. O saatte kalkmaya çalışırım. Başka türlü de olmuyor. Olmaz. Olmuyor. Evet. Gelsin o zaman. Kimden geliyor? John Coltrane'den evet, geliyor. Bir, ağır bir parça geliyor. Evet. Evet. Hikayesini alalım. Tabii Hikayesini hemen, alalım. Hemen Kazım Meri diyeceğiz. Şimdi belki biraz uzatacağım. Benim babam e, TRT'nin

eski ton masterlarından yani bugüne kadar bugüne gelen kayıtların çoğunu yapan kişi 50'lerin ortasından işte 70'lere kadar. Yani bu çok öyle önemli, çok, iyi, çok Tabii, hoş. Hani ben biriyle ilgili efsanevi bir şey anlattığımda babam onunla ilgili bir anekdot anlatıyor. Sonra babam Harbiye'de Türkiye'de Müziğin, hayfayın ilk önce öncülerinden biri olan Eva Elektroniği açtı amcamla beraber Harbiye'de. Ve ben oraya hep böyle işte ya yani ilk işlerim benim

Böyle kayıt yapmaktı tabi babam dükkanı önce sabahleyin temizletiyor yaz tatiline zaten ondan <gülüyor> e, tadım kaçıp yani bu meslekte devam etmiyor <gülüyor> abi böyle toz al toz al tozlu ellerle sonra mix yap e, geçişli parçalar kasetler kaydet. Eskiden bir de Melih şey vardı değil mi mesela benim arkadaşlarım birileri kaset hazırlardık onlara. Tabi. Mesela evet. Breziller

yaz müzikleri. Ya karışık insanlara hediye böyle. oturursun Tabii, ne kadar 60 dakikalık bir, şey da. bir kaseti 6 saatte Tabii, doldurduğun aynen, olur. Aynen. Hele geçişli yapayım dersen bazen mesela 8 parça A yüzüne yaptın. 7 parça tam 8. ye geçeceksin B yüzünde. Geçemezsin. Hadi bir daha devir. Başla. Arka aynen yüzü işte. başlayın. Böyle hastaydık zaten biz hepimiz şeyleri. O sırada babamın plakları arasında Coltrane'in bu Giant Steps'i görmüştüm. Ve e, oradaki parçalar

beni çok etkilemişti. Yani ilk defa gerçek anlamda mesela herkes bir şeyle başlar. Mesela Kerem Bilewens'la yani Bilmiyorum. onun tanrısı olur. Mesela benimki John Coltrane'dir. Ben çünkü onu anlamış, sevmiş ve hissetmiştim. Ve John Coltrane e, benim baş insanım oldu. İşte o hayatımın ilk dönemlerinde böyle 18-19'larda e, büyük bir keyifle aynı e, böyle şey tadında yani

Louis Armstrong tadında diyeyim çünkü müthiş hitap etti bana evet. ee, ilk benimsediğim kendi kendime bulduğum daha az insanın bildiği ya da bildiğini sandığım en azından yaşlaştığımda en sevdiğim albümdü sene o kaç? Yüzden... Abi sene işte Yaklaşık. 80 gene o Steps'i dinlediğim zamanlar gibi biraz daha öncesinde gördüm yaşlar. ama dinlemem tabi evet. dinlemem tabi 20'nin başı 20, yani tabii, 20. Tabii. Evet. peki John Coltrane'den ne evet. geliyor Atilla Cousin Mary dinliyoruz Müzik

sevgili laflayacağız dinleyicileri. Programımız tüm devam ediyor. Meriha Koğlu ağırlıyoruz bu akşam. Onun seçmiş olduğu güzel parçalar eşliğinde şahane bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Şimdi böyle ara ara

konuştuk. İşte üniversite bitti, akademi bitti. Sonra ne oldu diye. Ee, ama tabii bizi yelken bambaşka yerlere götürüyor. E, laf lafa açıyor. Şimdi ben birazcık reklam sektörü, bu reklam yazarlığı e, işte senin 15'e yakın kitabın var. E, sergiler var. İstersen birazcık oralardan bahsedelim. Tabii. Şimdi okulu bitirdik. E, önce şunu söylemek istiyorum. Fotoğrafçı olmayı

Söylediğimde fotoğrafçı olacağım diye rahmetli dedemle e, konuştuğumda dedem bana şöyle dedi evladım dedi gazeteci, şair ve fotoğrafçı aynen vurgular açtır daima dedi. Ya benim böyle çok canım sıkılmıştı ve şiir yazan biriyim gazeteci olmak istiyorum ve bunu fotoğrafçılık üzerinden yapmak istiyorum ve ne, yap, ne yapsam aç kalacağım dedi. Evet 16, 17 fakat bir şey söyleyeyim mi dedem haklıymış yani çünkü bu işler boş işler yani bu işler ya paran

olacak yapacaksın ya da bu işleri e, her şeyi göze alarak yapacaksın gerçekten öyle yani hakiki bir gazetecilik ama bir şey söyleyeyim bu işler gönül işleri öyle bundan öyle. beslendiğin tabii, kazandığın şey hiçbir tabii, para pul tabii, karşılığı tabii. yok yani hani bir yerinde sorarsınız ya da sormazsınız ama ben hiç pişman değilim ya yani. hiçbir figürümden hiçbir figürümden pişman değilim yani ve beni çok

ya aldığım kararların doğruluğuna inanıyorum ben zaten doğru olmasa şu an sizin karşınızda olmaz şu an olan doğru şu değil mi zaten? programı yapmazdık Aynen. izleyicilerimize sesimiz var. inandığım bir şeyin sonucunu ben 40 sene sonra görüyorum yani daha bile 77'de resmen kendi makinamı alarak fotoğraf çekmeye başladım bugün 44 sene bitmiş bunu yapalı yani yaz mevsimi gelmişti makine onun için doğru yani arkadaşlarımı dostlarımı

varsa kendimize ait bir küçücük ünümüz şanımız diyeyim. Yani şey olarak ben tanınıyorsak, biraz biliniyorsak hep bu fotoğraf makinası, hep bu şiirler, edebiyat ve bu dinlediğimiz müzikler sayesinde. Yani müzisyen yani müzikle ilgili yanımız olmasa, müziksever olmasak biz şu an şu masanın çevresinde değil, toplanamazdık. Değil. Şimdi ben dediğim gibi edebiyatı, müziği arkama aldım. Çünkü sanat şöyle bir şey. Sanat ee, Merih Kırmızı'yı da seviyoruz.

Her zaman <gülüyor> daima ben de öyle sadece, Neden? sadece, be, sadece. ucuzlarının e, gençliğimizde sergi açılışlarında e, sadece beyaz renginin dağıtılmasıyla yaşadığımız fobiyi daha ileriki yaşlarımızda kırmızıyla kapatmaya ve Kırmızı etmeye çalıştık <gülüyor> ve güzel kırmızılar varmış meğerse evet öğrendik hepsinin evet, adını evet. şimdi

e, fotoğrafları işte çekiyorum, ediyorum falan, bunlar bir yere doğru gidiyor ama insanın hayatında iki tane önemli şey var, işte bir erkek çocuğun, eskiden daha düşük biri askerlik, ikincisi de tabii profesyonel bir yaşama girmek hmm. yani bu kadar okulu okudun, ben harçlıkla büyüdüm sağ olsun ailem babam yani küçük de olsa bir harçlıkla büyüdüm ve e, küçük bir alanda hareket etmeye çalıştım yani bütün akademi öğrencileri öyledir, çok zenginleri varlıkları dışında yemeğini yemez film alır.

Efendim işte tost yer, pide yiyece e, tabii sinemaya gider veya işte şey alır, fırça alır kendine, boya alır. Ya yani hep böyle ya yani. benim tanıdığım insanların yüzde doksanı böyle ve hayattan beklentileri hayatın ona çalıştıkça yeteneğe doğrultusunda vereceği olan şeylerdir. Yani çünkü sanat e, talepsiz yapılan bir şeydir. Arz edersin. Yani bir şiiri bana kimse şiir yaz demiyor ama ben yazıyorum kaç

senedir 50 senedir benim için çok önemli ilkokulda bile şiir yazıp onu okuyarak dersten geçmeye çalışıyordum çünkü şiir ezberleyemiyordum şimdi bu askerlik geldi askerliği yaptım önce Balıkesir ordu donatımcıydım arkadan Kıbrıs bambaşka bir dünyayı gördüm Kıbrıs zor askerliği olan bir yer çok yoğun bir yer ama bambaşka bir dünyayı mantığı yiyeceği içeceği iklimi havayı görürüz. benim için enteresandı ilk ada deneyimim buydu

ama bir de şu ada deneyimim var. Ben size Bakırköy'ü anlattım ama bizim yazlığımız 8 yaşından beri Suadiye'deydi. Suadiye sahil sitesi meşhur <gülüyor> ve karşımızda Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyük, Sıradan Adalar e, net havalarda Yalova'da gözükür. İlk uçan daireyi 17 yaşında, gülecek bir sürü dinleyicimiz <gülüyor> dinleyicimizde 3 şahitli gördük. üç kişi. E, o da Suadiye'de Yalova istikameti Fotoğrafı sırasında. yok mu? Yok işte. Fotoğraf makinesini <gülüyor>

Kardeşimden istedim getirseydi belki olacaktı. Çünkü seyrettik. Gerçekten bu anlattım şaka diye. Kitapta da yazdım. Kitabımda da yazdım bunu. Ondan sonra e, ve ben e, o Soadiye'nin de şeyi var. Karşımdaki adalar dışında Kıbrıs adasını gördüm. Çünkü a, ada kaderi olan insanlardan bir tanesiyim. Askerliğim bitti geldim. Bir kuruş para yok. Kıbrıs'tan aldığım e, türlü renkteki şişeler, bazı e, box'lar, paketler

ve birkaç küçük getirdim malzemeyi bakkala satarak e, önümüzdeki 3-5 ayı öyle yaptım çünkü istikakımız vardı. Ondan sonra sonra e, ve koca bir boşluk başladı Sonra Herkes... diyor sanatı bırakıp kaçakçılığa başladı. <gülüyor> evet ya yani, yani. Türkiye'de herkesin hikayesi böyle. Öyle, i̇şte öyle, öyle olsaydı ne yer? Şu anda evet. en yakın arkadaşımız meclisteydi. Evet. <gülüyor> ne güzel olurdu aslında. Evet. <gülüyor> yani evet yani parkta doktorlukla

...yetinip Yetinim. şeyden yırttık... ...kumarbazlıktan yırttık... ...sonra burada e, şeyden yırttık... ...kaçakçılıktan Kaçakçılık yırttık diyelim yırttık. tabii tabii... ...çünkü istikakımız var dediğim gibi... ...orada subaydım yani... ...yedek subaydım... ...sonra o bitti geldim ve beklentiler var... ...yani çünkü ne yapacaksın ne edeceksin... ...şimdi bu arada... E, ...ben daha önce de var hani nasıl görünmeye başladım... ...yarışmalarda aldım ödüllerle... ...18 yaşından itibaren... ...mesela ilk şiirim 18 yaşında Milliyet Sanat Dergisi'nde çıktı...

Genç Şairler köşesinde çok önemli bir şeydi. Soruda kitabı yapılan yani Türkiye'deki çok önemli bir aşamadır o. O arada yazılarım çıkıyor, fotoğraflarım çıkmaya başladı. Hürriyet gazetesi ve Gösteri dergisi Doğan Hızlanla e, muhabbetimiz oldu. Oraya ilk Deniz Türk Ali e, Bilgeço Erenus

ee, şey e, Mücapa Ofluoğlu falan ilk onların fotoğraflarını çektim bu sanat için düşünsene adınız yazıyor o dergiler. Cumhuriyet Gazetesi'nde fotoğraflarımız çıktı yarışmalarda ödüller aldık ismimiz çıktı Böyle ufak ufak hani kendi ortamımızda yapmaya başladık e, buralardan. E, yani askere gittiğimde de bir şey dergilerde yazıyorum Stüdyo İmge Müzik Dergisi ben onun çok başından beri yazarıyım yani ki o bizi

Caz dergisine kadar taşıdı yani caz dergisinin birinci sayısında da vardır yazım. Çalıntı diye bir müzik dergisi vardı, Hı. Suat Bilgini yani ben yıllarca onlar da yazılarımı yazdım. Şimdi bu arada bunları yapıyoruz. Gelince de devam ettim bunlara. işte hürriyet gösterinin yıl sonu müzik, caz değerlendirmeleri, caz şeyleri. Tabii ki onları belki sonra konuşuruz diye şey yapıyorum çünkü ben iki tane Bilsak Caz Festivali'ni dibinden gören,

bütün gelenleri çeken Pandora'nın kutusunda yer alıyor evet, ve ciddi bir fotoğraf şimdi. arşivi olan bir insanım şimdi hani boş değiliz bu arada ama ekmek parası başka bir şey. E biz dedik ki e, peki herkes bilmez Hürriyet gazetesi bir fotoğraf dergisi çıkaracaktı fakat bu proje yatınca bir araya gelen üç arkadaşımız üç ortak e, 89 yılında Fox fotoğraf grafik hizmetleri diye bir şey açtık yer açtık e, ben 26 yaşındayım bunu yaptığımızda

ve e, burada e, işte reklam çekimleri yapmaya başladık. Ve bir sürü e, markaları falan çekiyoruz. Ama tabii reklamcılık da kolay bir şeydir. Bugün bence daha da zoru. Fakat aradan yıllar yani zaman geçti. 92'ye geldi. Oraya kadar getirip e, bırakacağım. Ya ben bu işin adamı değilim. Şair ruhum, fotoğrafçı, sanatla ilgili ruhum. Sanki bir sahtekarlık yapıyorum gibi bana kendimi hissettiriyor. Çünkü bir elbise diğerinden, bir manken öbüründen.

Bir ciklet diğerinden neden ve niye ve nasıl daha önemli, daha kaliteli, daha iyi, yani bunun yalanını söylemek zorunda. E, hissettiğim için kendimi ve e, söylemeyecek bir yapıya sahip olduğum için... asla politikacı olamayacağım için... Tabii, kesinlikle. Evet, tabii, tabii. Olamayacağım için ben dedim ki bunu her türlü şeyine göre bırakayım Yani reklam e, şeyleri güzel gidiyor, işte

yani her şey çok iyiydi ama dedim ki yani bu ben mı fotoğraf sanatına olan ilgimi, yani önce bunu istiyordum ekmek paramı kazanmak için ama bunun olmadığını anladım ve hayatımdaki diğer büyük kopmalardan birini biri zorunluydu, kurayla çıkmıştı öbürünü isteğimle ben gidiyorum dedim, evet. 30 yaşına Londra'da gireceğim dedim, ortaklarım inanamadılar çünkü bunu kurup emeğe olan en yüksek şey yapan kişi benim ee, bıraktım ve gittim

Merih yüreğine sağlık. Şimdi Londra'ya, İstanbul'dan trenle gidilmiyor. Evet maalesef ama, ama biz trenle bir parça çalacağız yine. Tek teyatrayın diyelim. Evet. Joe Henderson'dan hemen onun hikayesini aldım senden. Atatürk Kültür Merkezi, eski Atatürk Kültür Merkezi çok kıymetliydi. Tıpkı eski Galata Köprüsü gibi. Ne bugünkü, o günkü her ikisi içinde söylüyorum. Ya oraya bir cazcı.

Adını öyle duymuşuz Çünkü bakın internet falan yok. Kazara denk geldiysen planı CD'sinde pek göremiyorsun. Joe Henderson geldi. Ya ben biraz biliyorum ama gittim yanına. Fotoğrafı da var. Kutuda galiba var. Ee, Joe Henderson'ın müthiş AKM'de bir konserine gittim. Çok kötü ışıklar. ışık az. Bizim düşük asa bir filmimiz. Çok kötü ışık. Hani AKM cazcıya kurgulu değil ya caz grupları. Evet. Gidiyorsun.

En sıradan spotlarını açıp o pis Çiğ ışıkların içinde hani spotlar takip spotları falan bile kullanmadan Şimdiki gibi oyunlu şeyler de yok pratik öyle elektrone de bağlı değil Tabii. Yani sanki ara olmuş da ışığı vermiş, vermiş gibi açmış. çok kötü bir ışıkta onu dinledim Müzik çok e, muhteşem Işığı falan bırakmadı ondan sonra ciddi bir Joe Henderson'a aşığı oldum çünkü çok şey Çok mütevazı bir adam Öyle Ne Charles Lloydlar gibi yanlış anlaşılmasın <gülüyor> çok severim aşırı doğulara gitti

ne böyle hani uç e, klasikçiler gibi, bir babçılar gibi, yer. çok kendi ekseninde müthiş mütevazı hiç öne çıkmayan ve diğer grup üyelerini ezmeyen müthiş bir insanla karşılaştım. Ben gerçek dervişlerin bir yere doğru yönelen değil de tam ortada bir joystick gibi kalan insanlar olduğuna çok şey yapıyorum. Oraya yat, orada ee, senin insanların, buraya yat, burada insanların, buraya yat, ben böyle ortada kalıp ama oportunistlerden bahsedeceğim. Evet, evet, Yani.

Hiçbir Çok zaman, güzel. bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Joe Henderson'da, yani böyle on adam saysan pek saymazlar onu. yani işte Garbarek bile dersin, işte ne bileyim eski klasiklerden de bir şey dersin ama bunu söylemezsin. Belki unuturuz diye bir insanı daha, yani bugün müziğini seçmeyeceğiz, söyleyeceğiz. Millet Charlie Parker'cıdır, biliyorsunuz saksafon dediğin zaman en popüler millet, hele bu Bördler filmler evet. yapıldıktan sonra iyice. Ama benim bir adamım vardır, Sonistit.

Hmm. Ben onu yani o da çok büyük Müzisyen o evet, ben bir evet, şey dedim evet. Her zaman ona yeğledim yani Müthiş bir insan Müthiş bir e, çalım Tarzı tekniği Ve müthiş bir duyarlık Yani aynı onun gibi işte Joe da böyle mütevazı yapısıyla Bugün böylesine çetin ceviz bir klasiği Bu şekilde yorumlayacak evet, bir evet. Çok e, güzel düzen, biliyorum Çok ha, güzel bir müthiş. sound var evet. O zaman hep birlikte dinleyelim gerçekten. Say Train Gelsin

guitar solo

...laflayacağız dinleyicileri... ...bu akşamki konuğumuz... Meri Akol, ...Joe Henderson'dan bir parça dinledik... ...İngiltere'ye trenle gidilmez ama... ...tek de tren dedik... ...peki İngiltere'ye bir kaçış var... Evet. ...arkasından... ...zaten ya, mutlaka bir kaçmak lazım ki böyle... ...bir kafayı parlatıp geri dönmek için daha sağlam vaziyette... ...kesinlikle... ...şimdi ben bir kolejde okumadım... ...tabii ki dil eksikliğim var...

Ee, yaşamın içindeydim. Devlet okullarındaydım işte. Üniversiteyi bitirene kadar. Hem biraz İngilizce ilerlesin hem ayrı bir hayat görelim. Ama daha da önemlisi ya bu reklam fotoğrafçılığının üstelik patron olarak ve yani e, müdürüydüm de Limitless şirketimizin.

Ya bana göre olmadığını anladım ee, ve bir de bende bir işte dedim ki çalışma hastalığı var, birden üç kişinin işini yaptığımı hissediyorum. Yani o da tabii herkesin işine gelen bir şey. Ya yani böyle olmaması gerek dedim, başka bir boşluğa ihtiyacım var dedim. Çok ilginç, fotoğraftan da çok garip şekilde soğudum reklam fotoğrafçılığından dolayı. Ben önce bir bize de başvurdum, yani bir okul ayarladım e, dil okulu fakat garip bir şekilde kabul etmediler beni.

Yani kimler neler gidiyor ve bu arada bankada param var. Efendim yazarlar sendikası üyesiyim. Sadece bir tane şiir kitabım var. Yani bir, bir şeyiz yani. Bir limitre şirketin müdürü falan. Bana vermediler. Sonra işte araya bir adam soktuk. Bilmem ne falan bir daha başvuruldu. Yani ben bir ay gecikmeyle, bir, bir buçuk ay gecikmeyle Londra'ya gittim. Ve şöyle demiştim ben. Ortağıma da demiştim. Ben 30 yaşında Londra'da gireceğim demişim. O da gülmüştü. 8 Ağustos doğum günüm. Ben de bir aslanım.

Ee, ve, 16 Ağustos. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, ben gittim oraya işte dil okulu şu bu falan filan bilmem. Fakat ben fotoğrafı bıraktım oraya gittim. Bakın fotoğraf çektim ama çok az çektim. Eğer fotoğraf makinesi taşısaydım bugün bir Viyana kitabım gibi bir Londra kitabım Doğru. da e, olabilirdi. Veya işte Montreal kitabım gibi. Çünkü bir sene kaldım orada 55 hafta kaldım ki anılarımı yazıyorum şimdi. Montreal.

Monreal kitabını yaptım. yaptım. Monreal kitabını yaptım da işte Londra yapmadım. Anılarını yazıyorum şimdi işte. Kraliçenin adasında 55 hafta diye. İngiltere'de şu oldu Londra'da. Gene bir disiplin aynı üniversite kursuna gider gibi sabahları 5 gün sabahtan öğlene kadar öğleden sonrası benim.

Çıkıyorum dolaşıyorum Barbican Kültür Center'ı işte Southbank center ı. ve orada daha bizim böyle işte zorlular şunlar bunlar hiçbir şey yok Türkiye'de yani işte bir AKM var birkaç tane yer var. Hı. Şan vardı. AKM'yi de bugün oğlu yıktı yenisini yaptı babasının işini kraliyet evet. gibiyormuş. Evet bambaşka <gülüyor> <gülüyor> ve e, ben burada müzeye yeniden başladım bu kültür merkezinde ne demek müzeye yeniden başlamak? Mesela hiç fotoğraf dergisi almadım param yettiğince.

On da söyleyeceğim. Üç sene çalışarak bir limite şirket müdürlüğü yaparak cebime koyduğum para beni 6 ay götürdü sadece ve iyice boş olduğunu anladım her şeyin. Londra'da beni ki sterlin o kadar yüksek değildi. Dört dramı neydi tam şimdi 24 Yirmi dört dramıdır. Nedir? Bu, bugün önce vize alırsın. Evet. <gülüyor> o paraya. Evet. evet. Susmaya geliyoruz değil mi? <gülüyor>

Ve geçişi Hayır. bu da geçer. <gülüyor> Sabahtan kalkarsan vize alıyorsun. Akşama vizeye bile etmez. Doğru. Para. Biz dün üç kişi İngiltere vizesi alabilir miyiz diye baktık. Üç kişi İngiltere vizesi kaç para tahmin eder misin? Ben İngiltere'ye asla gitmem. Onun için hiç etmem. 56 bin lira. Gerçekten Üç kişi 10 yıllık İngiltere vizesi 56 bin TL. Aa, tabii yani... Pardon 56 dünkü kurdan bugün 58 falan. Senin bir yanlışın vardır. Orada Yo, hisse doğru. de alıyorsun İngiltere adasından o paraya belki. Bilmiyorum artık kraliçe ne <gülüyor> verirse. <gülüyor>

Ee, ve işte orada müzikle ilgili BBC müzik dergisini işte öbür klasikal müzik dergisi onları alıyorum CD'lendiğim zaten İngiltere'ye Londra'ya gider gitmez bir tane odada kalıyorum tuvaleti bile dışarıda ee, bir şömine gibi bir işte ısıtıcısı var bir lavabosu var bir küçük mutfak gibi iki göz ocağı var hepsi o ama ben çok memnunum yani her şeyden kurtuldum çünkü yani

Kendimi yaktım aslında. Buradaki ne diyeyim ünümü şanımı bırakıp tabii yani bir yere gelmiş bir insanız yani. Caz derneğine beni o zaman başkan yapmak istediler. Ben hayır dedim Londra'ya gideceğim diye. Zaten şaka değil bu anlattım İyi ki Derneği... gitmişsin bak ne güzel kitap. Ha. Önümde şu anda bir kitap var. Sevgili Melih Akoğlu'nun verdiği. Üstünde kır... beyaz zemin üzerine üstünde kırmızıyla Ağustos yazıyor. Bir tane kuş kanatlı çıkmış. Gökyüzünde uçuyor. Aşağı doğru dudak olarak iniyor.

Evet, Gürbüz Doğan Eksiği muhteşem bir şeyidir buradan ona da selam olsun. Evet, selam nefis olsun. bir şey kitabı. Evet, evet, evet. Yeni çıkmış, taze taze. Elim yanmasın diye bu <gülüyor> parmağucunda tutuyorum. Şimdi şairlik tarafına ayrı geleceğiz. Evet, e ben gene işte söyleyeyim ben müzik konusunda çok ilerlemeye başladım o yani şöyle öğrenmeye başladım. Kütüphaneler orada işte bir pound veriyorsun dört tane pikabım yok orada, CD kiralıyorsun

işte gidiyorum 10 tane kaset satın alıyorum sonunda işte bir buçuk iki pound kendime 90'lık bir kaset yapıyorum işte bu kit yarıtlar bilmem ne, onların hepsini o günlerde bir arşiv yapıyorum ya Türkiye'de yok yani o zamanlar yok yani batı ile ilişkin yoksa olmuyor ve ben orada e, fotoğrafı bıraktım ya yani çok az çektim ve

Hayatımda ben renkli negatiften nefret ederim. Ömrüm boyunca siyah beyaz çektim ve pozitif çektim. Mahsus renkli çektim ki çekeceğim fotoğrafı koydum ki hatıradan daha öteye gitmesin diye. Bak şaka <gülüyor> değil. Kendimi tam Süper. bir böyle bir çilenin içine soktum. Yani bu kadar bütün hayatını fotoğrafa adamış, mücadele etmiş bir noktaya gelmiş ve burada fotoğrafçılığımı yok sayıyorum. Neden? Müzik ve edebiyat. Şiirimi yazdım.

İşte ki ikinci şiir kitabıma bana şey yaptı, bayağı bir malzeme oluşturdu ee, İngiltere'de yazdıklarım. Ondan sonra yeni bir hayat, farklı bir dilde Merih e, yıkandım. Bu, Merih bu anlattığın aklıma bir şey getirdi, yeni program yapmıştık. Ee, sevgili Bülent Özgören'le. Ee, o da e, Yıldız Moran'ın e, fotoğraf makinesini Yıldız Moran kendisine vermiş.

Çünkü Özdemir Al Safa aşık olduğunda iki aşık bir arada olmuyor demiş. Evet, evet bak çok güzel. Aynen anlattı. senin anlattığın da evet, şimdi buraya evet. geldi. Onların evet. kulakları içindesin. Ben de belki biliyorsunuz üç sene önce bir Yıldız Moran sergisi yaptım. Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları dizisinden ayrıca kitabını da yaptım. Evet, yani evet. Yıldız Moran hani hayatımızda Türk fotoğrafında hatta dünya fotoğrafında diyeceğim çok önemli yeri olan. Şimdi oralara sonra gideceğiz evet. oralara gitmeyelim. Hem de öyle bir iki anım var anlatacağım onunla alakalı ama şey çok önemli.

Hani fotoğrafı bıraktım. Tamamıyla müzik aşkımı yaşıyorum orada. Evet, hikayesi. tam tam öyle. Ve evet. düşünün ilk gittim. Cebim ben 2000 pound param vardı açıkça size de söyleyeyim. Yani üç sene çalıştığımda cebime koyup giderken o da e, çek olarak aldım da. Sağ olsun babam da şey yaptı onun karşılığını verdi de. Sonra vadesi gelince yani bu kadar acımasız bir şey reklam, fotoğraf, sanat, hayat yani gerçekten gittim ben ve.

Dünyayı yeniden algılamaya başladım. Sözcüklerle, görüntülerle ve müzikle. Bu dediğim kültür merkezlerine gittim. Onların kütüphanelerinde dolandım. Orada müzikler dinledim ve ilk defa böyle büyük arşivlerin olduğu yerler gibi. Türkiye'de yok ki Mümkün gidip değil, müzik dinleyeceksin. Ki. Hani o Borusan sanat falan onlar çok daha sonra tabii. oldu. Ve ben müzikte gerçekten iyi bir yere geldim. Yani hani atıyorum Kirite Kanava falan çok popüler, daha

Çeçil'e Bartoli falan yeni çıkıyor ya yani onları falan öğrendim onların neler yaptığını albümlerini param yettiğince alıyorum ve Bambaşka bir yere geldi yazılarımı yazmaya yani fotoğraf demek ki hayatımda o kadar yer tutuyormuş ki onu geriye alıp e, ileriye doğru buraya götürdüm bambaşka bir boyut Tabii açıldı bambaşka sana. bir şeyler ve yaşadığım bir iki tane de güzel müzik olayı var Peki şimdi ne geliyor

İngiltere hikayesiyle alakalı bir parça gelecek. Önce parçanın hikayesini alalım. Alalım sonra anonsunu yapalım. Sonra anonsunu da biz yapmayalım artık. Peki Şimdi sana bırakalım. Sokak var günleri. İşte Eylüller şunlar bunlar bir sürü müzikler falan filan var. Şey söylemiştim. Tahsin Ünivarı hocam.

Barbara Thompson'ın bir kasedeni buldum. Nereden bulduysam öyle Barbara Thompson'ın ismi de saksa voncudak, Türkiye'de pek dönen bir isim değildir. İ, Kimse i, bilmez evet. yani ne plağa dönüyor ne bir şey oluyor. Ve orada bugün çalacağımız, siz sonra anons edersiniz parçayı dinledim acayip hoşuma gitti. Bir parça daha vardı o da vardı. Tahsin Uluvar'a götürdüm 15 gün sonra repertuarlarındaydı bu parçada çok önemli.

Şimdi evet evet yani çok hoşuma gitti oturup çalış çünkü çok güzel parça ve Melih dedi harika yine böyle sen parçalar bulursan dedi söyle bana şimdi Tahsin var İngiltere'de yaşıyor. Şimdi e, gittim bir öğlen öğleleri gidiyorum öğleleri e, şeyde

Merkezlerde bu işte kültür sanat merkezinde öyle konserler oluyor millet sandviçini alıyor. Zaten İngiltere çoğu iş adamları borsacılar bilmem ne bir sandviç alıyor bir şey alıyor evlerinden çok. O zamandan onlar hem bir nitelikli yemek yemek hem de ekonomi yapmak Hı -hı. adına Hı -hı. çünkü e, pahalı. Yani Londra hakikaten çok pahalı bir de vakitleri yok yemekleri yemeye. Sıraya gireceksin alacaksın yiyeceksin yani bir, çok ağır Türkiye gibi değil ki patır patır versinler. Böyle bir şey o insanlarla falan oturduk bir şey seyrediyoruz.

Royal Festival Hall'da yani benim en sevdiğim oranın kâvesi. Ya bir grup çalıyor böyle saksafonlar bilmem neler birkaç tane nefes var ya Hoş bir kadın var. Böyle vahşi, böyle enteresan falan çalıyor malıyor. 92 yılından bahsediyorum. Ya gözümde bir yerden ısırıyor. Bir baktım bu Barbara Thompson Yani benim Tahsin abiye verdiğim hocama ee, müziğin falan Aa, anladım o.

Ve makinem var o gün yanımda. Kadının fotoğraflarını çekmeye başladım. O kadar, ya filmli bu tabi, 36 film, Nikon F3 ile çekiyorum. Kadın sonunda o kadar rahatsız oldu, ve o kadar kötü <gülüyor> bakmaya başladı ki bana. Çünkü ben kaptırmışım kendimi. Hani Herhalde dedim birkaç parça, yani bir parça sonra herhalde birini çağırıp şu herifi alıp ya da bu gerçekten açık havada böyle bir küçük bir amfiteatro gibi bir yer var. İnsanlar böyle 3-5 sıra oturmuşlar ve ne kadar güzel yani Barbara Thompson'ı belki gidip,

...başka bir takım merkezlerde dünya parasını e, dinleyeceksin. Mutlaka, ya onunla öyle bir hikayem var işte yani Barbara Thompson... ...ona olan müziğine olan sevgim ve oradaki onu görmemle olan heyecanım... ...aşırı fotoğraf çekmemle böyle bir noktaya gelmişti. Parçamızı dinleyelim işte o parçadır bizim dinlediğimiz repertuar olarak verdiğimiz müzik ve şey...

Sonra küçük bir hikayem daha var İngiltere'deki. Tamam. O zaman Barbara Thompson'dan dinliyoruz. Little Annie. This is called Little Annie.

Akşamlar tekrar sevgili laflayacağız dinleyicilerim. dinleyicileri. Joe Radyo'da yaptığımız program devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz Merya Koğul. En son Londra'da kalmıştık. Fakat tabii siz dinleyemiyorsunuz ama biz arada hararetli sohbete devam ediyoruz. Londra ile ilgili güzel hikayeler var. Bunlardan bir tanesini daha senden alalım. Sonra başka yerlere geçeceğiz. Çünkü çok konumuz var daha evet.

Tıpkı Boris Vian'ı bilmediğim gibi Leonard Cohen'i de bilmezdim. Bir kız geldi bir kaset verdi. Ve kızım verdiği o kasette e, Leonard Cohen'in parçaları vardı. Dedim ki bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir e, müzik? Ya benim böyle derinden etkiledi. Ve sadece çok uzun zaman bu kaset elimde oldu. Ve sonra ben askere giderken ne bir arkadaşıma verdim onu. Arkadaşım bir trafik kazası geçiriyor. Araba savruluyor. O kasetin de orada savrulup gittiğini söylemişti. Çok enteresan.

O kız cazdan gene Boris Vian'ı da e, duymuştum günlerin köpüğü yani oluyor ben edebiyatçıyız ama bazı şeyleri pas geçtiğini oluyor eski bir baskısını bulup okumuştum O da beni çok etkilemişti çünkü Boris Vian'ın hayatında trompetçiydi aynı zamanda caz çok önemli çok yani caz hani Scott Fitzgerald gibi bir caz kendine göre bir caz mantığı var bir Fransız hmm. bakış açısından Şimdi ben e, yani bu müziklerle böyle ilerledim aradan yıllar yıllar geçti Londra'dayım

Londra'da ilkbahar gelmiş, para neredeyse suyunu çekmiş, meşhur bin pound. Ziraat Bankası'ndan gidip parça parça çekiyorum bir de o çekmelere paralar bilmem ne. Hakikaten zor durumdayım. Hyde Park'ta oturdum, şiir yazdım falan. Sonra da e, biraz dolanayım dedim. İşte ayrı bir kapıdan çıktım, biraz gezindim. Hemen yakında e, Royal Albert Hall, o meşhur yuvarlak, yuvarlak e, tuğla bina.

Ondan sonra dönerek oraya indinden, evet dönerekten dönerek oraya gittim. Ha, bir baktım o akşam Leonard Cohen'in Cohen konseri, konseri var. Birden o eski anılar bilmem neler bir sürü şeyler aklıma geldi falan girdim baktım bilet fiyatları gayet ciddi çok çok pahalı ve böyle bir en son işte 15 pound 20 pound falan böyle ucuz şeyler. sordum laf olsun diye bilet var mı dedim 3 ee, tane üç tane tek bilet kaldı dedi kadın ya yani üç tane dedi.

Ondan sonra işte kaç parı işte 20 18 15 falan böyle gibi ya yani dedim ulan zaten yaşlandı Leonard Cohen yani ne Agassam ne olacak kasetin de dinlemişim falan diye böyle kendime bir oyun yaptım. Böyle dedim ki bari şurayı bir hani gelmişken buraya turlayayım. Yani çevresinden dolanayım. işte yuvarlak ya evet. ve dolanılıyor hani bir yerde ölmüyor orası. Birden orada siyah bir araba geldi. Küçük böyle bir limuzin gibi bir şey yani hani siyah bir araba, bir makam arabası gibi aslında.

Bir şoför indi, kapıyı açtı. Koyan çıktı. Arka kapısı yani şey kapısı. Çantası varsa alıp hemen devam et senin yanından taşısaydın. 5-6 kişi var, bir tane böyle bir karı koca gibi birisi. Bir, birisi daha, bir tane tek adam. Ben ya dördüncü ya beşinciyim. Sonra o sırada böyle punkçı gibi her tarafı dövmeli falan. iki tane böyle şeyler hızmalar mızmalar falan böyle küpeler müpeler.

Bir, bir sevgili gibi bir çift geldi. Genç çocuklar böyle 17 on, ya da 18-19 ya Biz 5-6 kişiyiz orada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bitti dediğim koyan bir ışık nur topu gibi bir adam. Ben bir kere böyle olduğunu hiç bilmiyorum. Gayet kısa boylu ve iki şey gördüm. Bir benim babam Ertuğrul Akoğul çok benziyormuş ona. İki Dustin Hoffman. İkisinin <gülüyor> arasında bak yemin ediyorum böyle yani ben...

Kohen'den önce bu iki insanı tık tık tık diye Hı -hı. böyle bir taradım Matrixvari. <gülüyor> sonra adam geldi birileri imza istiyor işte o imza verdi sonra bir adam böyle yere kitaplar koymuş. Yani o kitaplar neredeyse diz hizasına geliyor. Cohen böyle gördü inanamadı işte bilmem ilk baskısı falan filan böyle eğildi.

Dizlerin üzerine çöktü, onlara bakıyor. Adam da imza, dizlerinin üzerinde Leonardo koyan, diz çöktü ve o kitapların iki üç tanesini imza aldı. Sonra sıra bana geldi. Şimdi ben de duruyorum kek gibi, kimse yok. Yani böyle onun geleceği falan belli değil. Gitmiyor da böyle bir işte gri bir pardusu var üzerinde. Ona ben de işte hello falan dedim. Ondan sonra ne, ne dedim işte bir sign, bir imza dedim yani ne dedim? Şiir defterim var, Muji'den aldım dünya parası. Şimdi hiç anlamıyor. Şiir yazmış mı yazmış? Şimdi boş sayfasını açtım.

Adam şöyle baktı karşı sayfada dizeleri gördü garip bir dil. Are poet? dedi. Yes dedim tamam işte ismin ne dedi işte ben de dedim Merih. M-E-R-I-H Ülkemi falan sormuyor ne anlama geliyor dedi. Ee, Mars dedim planet Hı falan dedi. Tu Merih yazdı. Ondan sonra o sırada arkamdaki çocuklara

Kollarına imza attı, çünkü kolunu açtı herif anladı, yani bankçı <gülüyor> bilmiyor Koyen falan ki, kollarını açtı, oralara imza attı elindeki kalemle. Sonra orada bir Japon turist otobüsü geçti, herkes anladı orada bir şey var biri, oldu, ya oldu Koyen, hemen flashlar fotoğraf. patladı, Şeyin haklı, ya, o kadar surrealist ki. Dedim ki ben, ya bu adam ne bitmişi tükenmiş, bu adam dedim acayip, yıl 93, ilk bak.

Abi koştum gişeye. Zaten dibi yani koştum dedim. Öbür kapıya gittim. Var mı bilet dedim. Bir tane var Alt. dedi. Kaç para? 20 pound. Arttı bilet. Yok işte 2-3 i̇şte taneydi. Ucuz 2 evet. tabii gitmiş Bir, bir tane var Just one dedi. Dedim ver şunu gittim. Abi akşam gittim konsere. Böyle o deri ceketler, güderi ceketler sallanan böyle pekospilvari şeyler falan. Tam böyle şey ekibi gelmiş. 50-60 yaş grubu gelmiş.

Ve yani bunu anlatıyorum bu çok önemli, yani bitmiş dediğim bir adam böyle şeyler demeyeceksin hayatta, tabii, çıkacak tabii. şeyleri. Ve o Royal Albert Hall konseri çok abi, iyi bir konserdir, müthiş. onun DVD'leri falan müthiş, müthiş yani bir konser, abi konser başladı, Başka Bu şey, en ucuz yerden aldım çok uzaktayım, tamam. Ondan sonra dinlemeye başladık, adam muazzam, bir, bir buçuk saate yakın ya da bir saat 20 dakika ilk yarı, ikinci yarıya sonra geçti. Tekrar yerim, yerim çok kötüydü.

Orada ork şeyimi ne var? Abi Türk aklıya ya gizli gizli gittim. Cohen'in neredeyse üzerine gelecek bir şeydi açıtan Kalktım onu orada izledim. Yani bilme, or giremeyen bir yerden. işte oluyor ya e öyle bir şeyler. Hani çünkü anlatıyorum müzik bizim şeyimiz bu. Lafli, jazz ve cazla ilgili. Ondan sonra adam söylemeye başladı. Söyledi, söyledi, söyledi. Gün indi. Böyle hafif ışık vardı. Gün indi. Ve ben artık kalbim iki buçuk saate geçiyor. Yemin ediyorum daraldım. Yani şeyden, heyecandan.

Ben dedim ki bu konsere ben getiremeyeceğim bak Konser süresi arayı unutun i̇ki buçuk saati geçti 2.45 falan Adam hala söylüyor Tabii. ve ben çıktım ben dedim ki ben bunu beklemeyeceğim dedim Yani abi o kadar müthiş ki yani kimseye bittiydi bittiydi bilmem Hiçbir şey bitmiyor <gülüyor> Hocam şu da önemli Tapıyoruz ya demin çaldım söyleyemedim John evet. Sermon Gittim konserine

Sıra koltuğumda biri oturuyor, oturacağım yerde. Biri daha gelmiş o da. Üçümüze de aynı numara. Bu Warren Brass Project mi ne vardı? Tam on, ona gittim. Ee, Hocam zar atsaydınız orada. Zar atma mesela. O, o, o, o, o, <gülüyor> a, çok, çok hayır adam oturmuş, bileti o, atıyorum mesela 24. Ben de 24. Gelen üçüncü de 24. 24. Oranın böyle bir menajeri gibi hem de bilet yer gösteren küçük bir şey e, salonda, kare böyle bir salon.

Ee, dedi ki bu şeyde bir biz size başka bilet verelim. Ben dedim ki ben başka bir yerden geldim dedim ve gideceğim dedim. Gö Hayır dedi olamaz. İşte İngiliz şey ya dedim ki boş yerler var bomboş yerler var. Hayır dedi onların sahipleri var. Hmm. Abi ben gitmedim öbür adam kabul etti biletinin değiştirilmesini başka bir güne başka bilet verdiler. Ben durdum. Adamla göz temasını kaybettim. Işıklar söndü. John Sherman çıktı grupla brass grupla. Ee, öyle bir yere oturdum ki

soprano saksofonundan damlayan tükrükler sıçrayıp benim ayağıma geliyordu. İşte John Sermon'la da e, şey muhabbetim böyledir. Tabii İstanbul'da da seyrettim

çünkü çok sevdiğim Hı. bir adam ve orada rastlıyorum daha sonra da festivalde seyrettim John Serum'un buraya geldiğinde iki kere en son bir Cemal Eşit galiba 3-4 şey. evet. sene önce fakat şeye çok benziyor galiba o da rahmetli oldu mu Kamil Sönmez diye bizim Karadenizli <gülüyor> bir sanatçımız galiba bir türkücü vardı o kadar benziyor, benziyor ben, evet. ben o dedim İngiltere'nin Karadeniz'inden diye söyledim <gülüyor> evet bu 3 üç taneyi <gülüyor> üçledim Cohen e, Barbara Thompson Şahane. ve de Şahane. John Serum Şahane. sevgili ee, Mary Akı, bizim

başka şeylerimiz de var başka suları yelken atacağımız hikayelerimiz de var var var Evet onları merak ediyorum şu bir tanesi İstanbul modernin fotoğraf bölümü seçici evet. danışma kurulu danma danışma kurulu kurulu var. var bunlarla ilgili ne yapılır İstanbul modernde ne yapılır İstanbul modern hakikaten laiki de bu işlerin yapıldığı bir yer mi

ya şimdi şehrimizde diyeyim ülkemizde tabi de aynı zamanda ama İstanbul Türkiye gibi ya böyle bir yer olması kültür sanat mekanlarının olması çok önemli yani şu Atatürk Kültür Merkezi o kadar önemliydi ki ve o kadar uzun zaman boş kaldı ki insanların sadece önünde buluştuğu değil bizim akademi yıllarımızda paramız olduğundaki olmasa bile giderdik her cuma gittiğimiz hatta bazı konserleri de cumartesi 11'de de giderdik.

İlk bölümünde hep konçerto çalınır, Bir piyano konçertosu bir şey uyurduk çünkü yorgunuz. Gece yarısı yatmışın, sabah körük kalkmışın, ödev teslim etmişin. ikinci bölümde yani bir andante'de uyanırdık. <gülüyor> yani allegro'da uyur, andante'de uyandık sonra da şey serederdik. Bizim için böyle bir yerdi. Fakat

Onların hepsi işte azaldı gitti işte güzel sanatlar galerisi vardı o gitti bilmem ne silindi gitti, gitti. her şey yani bir sürü Maalesef. şey Taksim Sanat Galerisi vardı Gezi Parkının köşesinde o gitti belediye ait Aa, olan evet, onu şimdi ve ne sergiler Türk Hava Yolları'nın yanında vardı. Evet, evet, evet. müthiş sergiler şimdi bunlar orası Mekkan sol değil mi sonradan?

Ya o mu onun yanım yoksa? Kolme... Öbür köşe, evet. Öbür, başı, öbür köşe evet, oldu. Evet. Ya yani bu iyice elma daha yakın. E, tabii deme hatırlıyorum. Yani metro, metro, metro evet, çıkış. Evet, ya, yandan oldu. bir ışık alır çok evet. güzel böyle evet. bir sergide. Ya yani müthiş olacağım. böyle döner bir kapısı vardı rampalı girerdiniz evet. falan. Şimdi e, bütün bunların olduğu bir şey yani bunlar bitiyor ve geliyorsun ve e, bir müze açılıyor. Yani işte kimisi öyledir, kimisi öyledir. Ya bu kurumlar İKSV, ve İstanbul Modern, Akbank Sanat, Borusan Kültür, Garanti'nin yerleri, Salt.

Şekerbank'ın koyduğu şey gerçekten yani bunların Eczacıbaşı yaptıkları festivaller o kadar önemli ki ya yani bunlar 3-5 katına çıkmasa bu insanlar öyle ya da böyle konuşuyor ya tabii ki eksik olabilir hata olabilir her şey kafadaki gibi olmayabilir ama ne kadar çok kültür sanat kurumu olursa ne kadar çok galeri olursa ne kadar çok müze olursa o kadar bakın resim heykel de çok atıldırıyordu şimdi yeniden açıldı ya da bir açılıyor evet şey yani

ne kadar olursa olsun o kadar iyi olacak özel müzeler, şeyler. Çünkü bu bir e, kültür, e, bir uygarlığın e, geldiği noktayı en iyi gösteriyor. Şimdi İstanbul modern gelince şehrinde ilk defa Modern adıyla cesur bir şekilde kurulan e, bir müze. Hem belirli bir koleksiyon barındırıyor hem sergiler oluyor. Ya Bunun da işte fotoğrafa ömür verdik. Yani benim hocalık alanım fotoğraf okumasıdır, fotoğraf analizidir. Kendim fotoğrafçıyım. Aynı zamanda işte hani haddimizce küratörlüğe,

Editörlüğe, işte fotoğraf yazarlığına, birçok şeye soyunduk. Yani ben sadece fotoğrafçı kalmadım. Hani bazı arkadaşlarım sadece reklam fotoğrafçısı oldu. Sadece fotoğraf ile ilgilendi. Bu müzede bizden bunu istemediler herhalde 8-9 sene oluyor ya yani. zaman çok çabuk geçip 5 sene dediğin şey işte Diyorsun ki bir arkadaşım öldü ne zaman? 5 sene. Bir bakıyorsun 9 sene önce Hı -hı. ölmüş. Biz zaman şeyini kaybettik artık aslında baktığınızda. Yaşlandıkça her şey geride birbirine yaklaşıyor. Hı o yüzden

...bir şeyleri daha yakın olmuş gibi hissediyoruz. Ya Bunun içinde olmak... ...en azından fotoğraf bölümüyle ilgili... ...Türkiye'nin fotoğraf... E, ...entelajansiyetini diyelim ki ayakta tutmak... ...eski ile yeni arasında destek... ...üç kişiden, dört kişiden... ...biri olmak... ...birilerinin sana bunu soruyor olması... ...güzel bir şey. Ayrıca tabii benim küratörlüklerim de... E, ...var. E, bunlardan iki tanesi... ...İstanbul Modern'de oldu. İnşallah... ...bir üçüncü daha... ...2022 yılında olacak. E, biraz böyle

bu şeylerden dolayı eee gecikti. COVID'den Tabii dolayı Covid'den işte. dolayı evet. işte pandemiden dolayı işte e sonra teknik meseleler yani ekonomiyle ilgili şeyler onlar Tabii var. Ki. Şimdi Renzo Piano'nun

mimarı oldu. Yani yaşayan dünyanın en önemli mimarlarından biri. Bir bina yapıldı ama tabi bina da önemli değil. İçinin nasıl doldurulduğu ne, önemli tabii değil ki. mi? Tabii. Ne zaman o, oraya gelecek? Valla ona işte Mart ayında aslında Mart biraz daha hani Kasım mi? Aralık gibi planlanıyordu. Evet Mart ayında e, bir aksilik olmazsa işte gelecek geçmiş aslında. geçmiş olacak. Programlar, şeyler, sergiler e, hazır. İşte biz de dediğim gibi elimizden geldiğince o çabayı göstereceğiz. İşte benim

bir insan insanı çekermiş diye Türk fotoğrafının 80 yılıyla ilgili, 80 fotoğrafçıyla ilgili 5-6 sene oldu galiba sergi oldu. Bir de Yıldız Moran'ı yaptım 3 hmm. sene önce onun küratörü çok gurur verici bir şey. Evet. Ee, akademide e, gördüğüm daha sonra da radyoculuk günlerimde de e, karşı karşıya geldiğim, bize bir takım konularda çeviriler yapan ve fotoğraf konusunda çok önemli bir e, insan Yıldız Moran'ın evet, akademik evet, eğitimi evet. almış.

Ilk, tek i̇lk Türk kadın Türk fotoğrafçısı, kadın fotoğrafçısı evet, Yani evet. müthiş. Yani onun için elimizden geleni yapıyoruz. Görev verildiğinde her zaman. eline sağlık. Teşekkür yani, ederim. Bir şey yapmaya. Hakikaten çok yaparız. çok kıymetli bir iş tamam. yapıyorsun. Ee, bir parça arası bir verelim. Bir parça arası kalalım. Ee, şimdi Jeremy Aligun, ben Webster diyeceğiz. Ee, İnan Meloton diyeceğiz ama arka arka planı senden alalım. Ya arka plan bu da e, sözlü duymuştum önce. Çok ilgimi çekmişti e, ve.

Ee, zihnimde çok kaldı. İkisini de çok seviyorum. İlk aldığım plaklardan biri, e, Maligın albümlerinden biriydi. Böyle bir kalp olan gri kapaklı hmm. seri vardı. Charles Minguslar bilmem ne. <gülüyor> Böyle e, reklam ajansında çalışırken, yani oradayken

şey getirirdi böyle garip bir şekilde plak pazarlamacıları vardı mesela dört plak alırdın dört aksitte öderdin adam her hafta giden yani saatçiler falan gelir ajanslara falan bir saat alırsın o saati dört ya da dört ayı ödersin mesela Akademideyken müze kitapları satarlardı öyle gelir evet evet evet, evet. bizde paramız yettiğince bak çok <gülüyor> evet. doğru o şeydir ya, renkli baskıları renkli da ayrılıyor aslında. değil mi evet, kitabın evet, evet. üzerinde değil yani o şekilde şey yapmıştım.

Ben Webster ve Colman de ikisini eşit duyduğum. İlk defa ortak albümlerinde duydum. Tonundan bir türlü vazgeçemediğim. Hani herkes böyle dedi mi? Yani demin Charlie eee Parker'a karşılık Sonist demiştim. O da böyle çok tuttuğum bir insan. Zaten Maligun bir numara yani. Hani bu ün şan da en tanınmışı. Ama Ben Webster arka yani arka demeyeyim. Çok iyi

Tonu olan, müthiş romantizmi olan, birkaç hmm. parçalarımız romantik, evet. çok önemli bir sanatçı. Onun için bu ikisini evet. birden istemek. Yani çok çok teşekkürler bu güzel seçki için. Ee, yine melatonin diyoruz o zaman. Şiir, fotoğraf ve romantizmi hepsi bir arada gidiyor. Hepsi bir arada evet.

sevgili laflayacağız dinleyicileri. Maalesef e, çok keyifli bir programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, ama daha konuşacağımız o kadar çok e, konu var ki e, sevgili Merya Akoğlu'la e, bir soruya nasıl sığdıracağız? E, kara kara onu düşünüyoruz açıkçası ama ben çok fazla lafı uzatmadan hemen e, üç kelime söyleyeceğim Meriye Bir tanesi radyo, bir tanesi hi-fi, bir tanesi de koleksiyonculuk. Gerisini senden alalım. Evet şimdi yaptığım

İşlerle ilgili olarak yani radyoya ve televizyon programlarına çok çıktım. Ama bir gün geldi Hürefem'de program yapacaktık. Hakan Dikmen arkadaşım işte oradaydı başındaydı. Melih dedi böyle program yapar mısın? Ben de arkadaşım Ali Selen'le beraber ortak bir program. Şimdi benim dalım müzik ve sanat ve biz de oturduk hep konuklu sanat programları yapmaya başladık. Müzik programları yaptık ve

ee, yani sanat hayatımın bir parçası olduğu için ben de e, ya bu konuda çok rahatlıkla ilerledim. Benim için konuk çok önemli. Yani belki biliyorsunuz ben 20 seneye yakın bir süredir neredeyse devamlı yani 15 senesi kesin, kesin 20 senesi aralıklı. Yapı kredinin kültür sanat programlarını yapıyor. Her ay bir tane programım var. Bazı dönemlerde konukluydu birkaç sene bazı dönemlerde konuksuz. Kültür, sanat, müzik, edebiyat, fotoğraf.

E, duyu organları, algı, doktorlar, sanatçılar, yönetmenler, edebiyatçılar, hocalar, sualtıcılar falan yani böyle bir şey. Akbank sanatta yaptım e, yıllarca buralarda devamlı ve benden istenen yerle bazen konuk bazen böyle moderatör gibi bütün bu işleri düzenledim yani bu konuda çok e, pratiğim var.

Şimdi radyoculukta işte Hakan'ın bu teklifi geldi. Biz bir şeyler yaptık. Ondan sonra işte aradan zaman geçti. Bu İngiltere'den geldik gittik. Ya pek bir hani ne iş yapacağım bilmiyorum. Hakan gene ya Merih dedi radyo kuruyoruz dedi. Sen dedi işte böyle yayın yönetmeni, müdürü falan gibi yani o başta ikinci adam olarak olmak ister misin dedi. Tamam dedim. Nedir? İşte günaydın efendim. İşte günaydın günaydın gazetesini biliyorsunuz. Günaydın saklanma çıkıyor. Onun kurduğu tabii son dönem.

92 işte bu özel radyoların yasaklandığı, siyah kurdelaların takıldığı falan Biz bir daireyi aldık bir şeye çevirdik Mecideköy'e bir anten koyduk yani kocaman bir şey verici koyduk anten dediğim ve radyo programı sıfırdan yapmaya başladık Ve gerçekten de tuttu günaydın efendim bayağı iyiydi işte hatta o e, işte Kent efem vardı gene evet, o zamanlar evet. hatta ben bazen çıkardım bizim Kaan Çaydamlı'nın falan bu Kaybedenler Kulüme onlara bağlanırdım evet, evet, yani mesela. akşam ya bitti program diye <gülüyor>

Tuhaf muhabbetler yapardık. O benim için önemliydi. Biz tabii bu arada gene Kapitol FM'de yaptık. Yani şey olarak hani kendi dalımız haricinde. Yani bu radyo ile şeyimizi bırakmamaya çalıştık. Yani bir ara TRT İstanbul Radyosu valla her ay neredeyse bir programa çağırıyordu. Derya, Türkan Türkkan ve Baki duyarlarla da bayağı devamlı takılarak ben de yanlarında program yaptık. Sevla Yüksel'in bu dünya müziği ile ilgili bir iki ayrı adda yapılan programı vardı. Yani ben çok

mutlu oluyorum. İnsanları görmeden insanların bizim sesimizi iletmesi yani bu bir hastalık işte biliyorsunuz. <gülüyor> Burada da siz bu şey gayet başarıyla, keyifle sürdürüyorsunuz. Ya yani konuşmayı seviyorum ben, anlatmayı ve paylaşmayı seviyorum. Ya yani bunu şey yaptık yani e, radyoculuğu götür. Yani radyo her zaman benim büyük bir keyfim olarak kaldı. Zaten baba olarak babamdan genimizde var yani dediğim gibi yani

Teknik yapımcısı bugün aklınıza gelen bütün kayıtları yapmış bir insandan yani Zeki Münen'inden Erol Büyükburçun'dan Nevzat Atlısı'ndan yani hep müthiş bir e, şeye, anılar zincirine e, sahip bir insan zaten demek bir de çocukken radyo evinin koridorlarında dolaşırdım yani böyle

6-7 yaşında babamın beni götürdüğünü hatırlıyorum oraya. Çok acayip. Aynı akademinin şeyleri gibi, koridorları gibi insan ilk evet. yıl günlerde bulamaz oraları. Orada da böyle kaybedersin radyo evinde. Müthiş bir mimaridir. Yani benim için öyleydi. O kısmı öyle gitti. Şimdi koleksiyonculuğu galiba. Evet, bir şey soracağım. Ha, o radyo evi duruyor değil mi hala şu anda? Ya duruyor ama duruyor, kapalı şimdi. Kapalı. Duruyor, kapalı. Tabii tabii kapalı. İyi, hiç Başka olmazsa. Yani hiç olmazsa en azından ben hep şuna şükrediyorum duran bir şey için. İşte duruyor da bir otel mi olacak artık Olmaz, ne olacak? Işte, şu anda otel

olsaydı evet. bir daha bir şey olmazdı. Evet. Ama hiçbir şey evet. olmadığına göre bir şey olma şansı tekrar eskideksiz yani gibi duruyor, kapı, şey radyo olma evet, şansı öyle, var. Hır, i̇ki kapı gün kapı önce olmalı. geçtim öyle. Şimdi koleksiyona gelince. Bizim şeyimizi siliyorlar ya geçmişimizle ilgili siliyor hafızamızı için. siliyorlar. İşte babam anlatıyor nasıl darbeler olduğunda geldiklerini atmış tam atmış da her şeyi 70 hepsini anlatıyor yani. Şeyleri. Aslında bunun önüne geçmemiz radyo lazım. Radyo evi yani komutan gelip her sabah ona tekmül veriyormuşsun. Belirli bir saatte gelip yani. Tabi tabii Kilit yerlerinden biri. yani bir numaraydı

yani başka tabii. bir şey yok ki gidecek evet. yani en çok insana şey yapan bir yer. Hi-fi dedik. Evet, bir ne koleksiyon hi-fi. Nasıl evet. hi-fi'yi sona bırakalım? Olur, olur, koleksiyonu. Nasıl Şimdi koleksiyonda şöyle yani biriktirmek çok enteresan. Toplamak aslında, toplamak, biriktirmek ve tabii gerçek koleksiyonculuk kategorize etmek. Şimdi neyi biriktirirsin? Sahip olamadıklarını ve olmak istediklerini. Bazen şansadır bu nesneler, bazen şey. Şimdi ben bir yazarım. Ama yazım kötü benim. Yani el yazım kötü. Hı. Ama Kale gene de kötü. evet. Ama gene de bir

dolma kalemlere olan merakım bir dolma kole, kalem koleksiyon yapmamı yanında getirdi. 300'e yakın çok değişik vintage yani Çanakkale Savaşı'na girmiş Dan tutun 50'li yıllarda valilere, kaymakamlara verilen Parker e, web kalemlere kadar e, yani ilginç şeylerim var. Çünkü seviyorum yazmayı. Çok mürekkeplerim var. Onlarla ilgili bazı kitaplar var. Yani dediğim gibi hani

Yazımın kötülüğünü belki biraz bunlar bir de tabi edebiyatçılığımızla yazıp çizerek yaptığım kitaplarla işte düzeltmek ya düzeltmek değil de öyle olmadığını göstermeye çalışıyorum. Çünkü ilkokulda öğretmenim kompozisyonlarımı hiç beğenmezdi belki hala onun için yazıyorum ona iyi olduğumu göstermek için gerçekten hiçbir zaman beğenmedi.

Bana göre muazzam bir kompozisyon yazıyordum. Genç hmm. dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız duysun. Hep orta alıyordum. Edebiyattan aldım, şey, Türkçeden aldım 4 veya 5 le. Ortalama 4 oluyordu ancak. buçuktan 4. Yani beni hocam anlamadı. Hmm. Ee, önemli değil. Ortaokulda öğretmenim Sırrı Çelik hocamız anladı. O da Akoğul Şakı derdi. Nedim'den şiir okurdum. Lisede de edebiyat <gülüyor> hocam Vildan Hanım'la, Vildan Güzel'le

Onla da edebi bir konu yüzünden tartıştık ve bir gün beni rezil etti. Ee, arkadaşlar dedi, çocuklar dedi. Meri arkadaşınız benimle küst dedi. O gün ne kadar mı ve hocaya böyle bir tavır koymamın ne kadar acı olduğunu <gülüyor> gören burada da bunun itira ilk defa <gülüyor> Türkiye <gülüyor> radyolarında <İtirafi> <gülüyor> açıklıyorum. Koleksiyon bu bir tanesi bu. Havacılığa Mary, meraklıydım. Meri şimdi e, dolma kalem koleksiyonu deyince aklıma geldi. Eskiden

benim de birkaç dolma kalemim evet. vardı ve severdim dolmaki hande yazı yazmayı. Hı. Ama şimdi gençlere bakıyorum, ben çok kullanmıyorum Büyük hala, bol pen bayağı. kullanıyorum. Size şiir kitaplarınız bununla imzalanıyor. E, evet, iki tane. Super. Kaveko. Evet. Ka Ka <gülüyor> Ka şimdi gençler Güzeliz arasında yani. bu popüler değil pek. İnşallah tekrar plan dönüşü gibi evet. bu tip böyle yani, gerçekten olabilir. kaliteli işler tekrar olabilir. geri döner. İnşallah aslında, dönerler geriye tekrar. Aslında var.

Gençlerden dolma kalemle mürekkeple ilgili bir de şey var filme nasıl dönüldü hala plak gibi film çeken yani mesela babaları dijital çekiyor evet. kızları oğulları film çekiyor Çekiyorum. çok enteresan yani kalemle de yazan Ya bu bir yazacak bir şey ne olacak sonra böyle bir gereksinime hi fi da konuşacağız nesneye bir e, tutkun takıntın olacak bir dizayna bir güzeli görmeye e, merakın olmazsa bunlar olmaz

e, uçak efemeraları var. Mesela milli piyangonun çıkardığı bütün milli piyangoların zaten o biliyorsunuz Tayyare piyangosuydu. Piyangosu, evet, evet. Bütün milli piyangoların e, üzerinde uçak resmi olanları var. Uçak pulları biriktiriyor. Mesela uçak var işte Türk Hava Yolları'nın bir amblemi var. Mesela 29 Ekim diyelim tepede uçaklar. O milli piyango şeyde benim arşivde. Uçak pulları var. Bir sürü dünya uçakları. Şimdi içeri. milli Piyango sırf kendine çıkıyor.

Evet ya zaten o bitti yani <gülüyor> o iş. Şimdi tayyare <gülüyor> piyango evet. olmuş. Işte. Evet evet tayyare oldu uçuyor. Uçaklarla da işte ilgili şeyler var. Ee, yani efemeralar mesela bilmiyorum hiç gördünüz mü? Eskiden ilk gün yani onları gördünüz tabi. İlk gün zarfları vardı işte Ay, ticaret fuarı mi? bilmem evet, ne evet. şu. Var. Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'nin karşısında postane vardı. Oradan evet. kuyruğa girip ilk gün zarf <gülüyor> alırdık. <gülüyor> Bravo. İşte o evet onlar bitti. Posta kutusu alınır yıllarca Kutu, beklersin evet. girmek için kimse bırakmaz.

O milli piyangoların şeylerinde gibi ilk gün uçuş zarfları var. Mesela Çok Türk Hava Yolları DC9 uçağıyla ilk İstanbul Frankfurt seferini yapmış ve Roma. O gün ilk gün o koleksiyon var. O da var. Wow. Artı Zeppelin uçuşları var. Zeppelin hmm. Türkiye Zeppelin uğramıyor ama Zeppelin bir yerden mesela Berlin'den uçuyor nereye? Arjantine. Onların ciddi bir yani Allah. hepsi.

Bir şey söyleyeceğim. Çok bölmeyeyim ha. ama yani. Geçen gün aa, bir e, yayın şey ettiler, söylediler. Bir yerde bir film çekimi olacakmış. Orada kuru ateş edecekmiş. Belediyeden anons ediyorlar halka. Aman düzgar, sakın ateş etmeyin. Karadeniz'de bir çekim. <gülüyor> film çekimi. Şimdi zeplinler Türkiye'ye gelseydi burada vurur indirirler. Ya? Bravo. Yani evet o zeplin şeyleri var. İşte uçak efemeraları, bazı filmlerden sahne. Yani merakımın bir kısmını oraya şey yaptım.

Bir de tabii benim Türkiye'deki üç kişiden biriyiz ee, yani bildiğim kadarıyla tıraş bıçağı koleksiyonum var bildiğiniz hani jilet olarak tabir edilen tıraş bıçakları var ya onlardan bir üç bin tane kadar diyeyim ben de. Peki çok hmm. enteresan sırf bıçak kısmı mı tutacak bıçak, kısmı mı? Yani küçük ufak tefek bir şeyler var da bu koleksiyon bıçak üzerine, bıçak üzerine. yani yani. Wow.

Şey, ama çok ilginç çünkü çok söyleyeyim. E, millet önce yani ben anlatıyorum. Dalga geçiyor millet. Ne o intihar eğilimi mi? işte psikologa gönlümün <gülüyor> Bakın orada çeliğin tarihi, Endüstrinin tarihi, tarihi. hijyenin tarihi, tarihi ve grafik sanatların tarihi var. Evet. Yani işte 005 5 milim 0-0-8 den 0 e iniyor, 3'e iniyor bir kere böyle bir yarış var. Sonra Türk ve ecnebi jilet yarışı var. Yani yerli malı kullan gibi

Mesela Bozkurt ciletleri var mesela sırf bu şeyle yani ya da yurt dışında Şimdi bazen diyorsun ki İsveççeliği, Zollingençeliği diyorsun diğer taraftan Türk bazen o Türkçe akım şey oluyor.

Çelik dışarıda da yapılsa sen burada yapılmış gibi gösteriyorsun. Bazen yabancı mala merak oluyor. Türk iyi değildir diye. Türk malı iyi değildir <gülüyor> diyor. Bu sefer yabancı markayla. Müthiş de bir iktisadi savaş var. Yani bu dört tane noktanın üzerinde en iyi oldu. Zaten size bir şey söyleyeyim. Onların jiletlerin kaplarını görün. Yani zarf diyoruz biz ona. Oradaki grafiklere hayran olacaksınız. Koleksiyon kulübü benim de üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğum kulübümüzün.

Ee, bir sergisi 8 Mart Kadınlar günündeydi. 8-10 sene oldu şimdi hatırlamıyorum. Ben sadece üzerinde kadın figürleri olan jiletlerimden bir e, çerçeve yaparak sergiledim orada. Büyük bir çerçeve yaparak. Sadece

kadın figürleri olandan. Hmm, Çünkü biliyorsunuz jilet ilk dönemlerde erkek kadın diye ayrılmıyor. Hijyen yani erkek kadın eşit kullanıyor. Öyle şeyler yok hani. Evet sadece makineler evet, böyle, bilmem neler doğru, yok. Doğru. Yani o yüzden o da benim için çok ilgimi çekiyor. Karak Karaköy Kadıköy'de jilet satılırdı. Evet. Böyle adamlar i̇ğne, vardı. İğne takımı Bu jilet. aldığınız jilet evet. made in Germany evet. yani evet. Alman madeni diye böyle <gülüyor> jilet satarlardı. Evet, tabii, tabii, işte, aynı öyle o, o dönemleri. Yani

ee, bu bu jilet koleksiyonu da hani yine arkadaşlarımızın hepsine söylüyorum muhakkak bir şeyin koleksiyonu yapsınlar. Yani 5000 kitabıma bilmem kaç bin cd'me, plama koleksiyon demiyorum. Zaten evet, benim onlar artık arşiv gibi. Bir tabii şey birileri yok. için koleksiyondur ama benim için e, arşiv, benim ana konum olduğu için ama muhakkak bir şeyi biriktirsinler. Hani bu dönemde evet, kolay değil ama biz gazoz kapağıyla, parayla, hani bozuk parayla

e işte ne bileyim böyle çerçöple misketle bilmem neyle başlamıştık sonra kestim hani ben sonradan koleksiyonculardan çocukluğundan beri taşıyanlardan değil ama çocukken alamadığım mantar tabancası ve mantarları bayramlarda patlattığımız şu an koleksiyonumda su tabancası alamadığımız evet. olamayan yani böyle güzel bir tarafı vardır. yani Bende de bir tane fotoğraf makinesi var deklanşörüne basınca

Orta yerinden su, su püskürtüyor. <gülüyor> işte çocuk şey da alamamıştım <gülüyor> sonradan geldi. Sizin bir programınızda e, dinledim herhalde rehail olan şu hani çiğris de, 3, peynir de, 333 de, 333 de muhabbeti evet, yapıldı. Evet. Evet, evet. Onu ben söyleme gereksinimi duydum programınızı izliyorum. 333 Kodak'ın bir fotoğraf makinesinin modelidir bu arada. Yani Türkiye'de 333 denmesinin sebebi,

Hı -hı. Onun modelinin 333 olması Kodan çıkardığı Çok evet güzel. aklınızda olsun onda bir. Güzel. Güzel. Falan. Peki şimdi bizim de aslında tanışmamıza vesile olan Hayfa'ya birazcık gidelim. Tamam. O da çünkü evet. önemli bir konu. Baba mesle Eva Elektronik çocukken band kayıt yapıyoruz orada aletler var insanlar günü birlik yarım günlüğüne İzmir'den gelip müzik setlerini alıyorlar gidiyorlar Akaylar Mananslar Paynırlar o günkü hakim olan şeylerden söylüyorum. Şimdi bizde de tabi

dükkandan bazen eve gelirdi ama sonuçta babam onları satıyor yani bir şekilde geliyor gidiyor galiba bendeki bu tutku babam gene evdekini satarsa diye biraz yığmak şekliyle oldu <gülüyor> ee, yani Reha'nın dediği gibi bir o oranda da ben de amfi cd player, kaset tape makara tape, pick up amfiler, re, baba revokslar vardı eskiden, var revokslar e, var, var, um var. Um var. var çok eski yani işte. da tabi

Makara teybim var, şey var, amfim var, iki makaram var, bir amfim var. Revox çok Silikon önemli ve var, çok yani. iyi ses veriyor yani evet. inanın bana fazla eşinmeye gerek yok bir yerlerde bir Revox'un o işte o A77'leri, 78'ler hani o seriden bile aldığınızda Hı. ileri şeylere değil şaşırtıcı bir tork var öyle evet, söyleyeyim evet. yani meraklıyım. İki şeye meraklıyım, bir tasarıma, dizayna, bir eskiye çok büyük saygım var o zamanki işçiliğe

ee, bir de tabii ki iyi sesi duymaya var. Üçünü bir bulduğun zaman ya bazen nesnenin kendisine meftun oluyorsun, evet. bazen çıkardığı sesi ama ses daha ikinci planda çünkü ben de müzik dinleyicilerdenim. Yani hani müziği, ha, bir de tabii şeyi konuşmadık ben yıllarca fotoğrafı çektikten sonra konser seyredemiyorum diye bıraktım ve müzik yazmaya başladım ve benim müzik yazdım hmm. yani ben bugün yazdığım yazılardan kitap yapsam

500 sayfalık kitap olur bu arada hiç abartmıyorum yani hala da yazmaya daha azalttım ne yani güzel. işte müzik dergilerinde caz dergisinde şurada burada yani tabii ki haddimizce benim ana alanım müzik değil ben izlenimimi müzik sevgim ve edebiyatımla birleştirerek insanlara hani daha çok tanıtım anlamında bir şeyler e, yapmaya çalıştım çok kıymetli yani ama etkilerim. bence de çünkü anı bugün o yazdığınız en basit şeyler bile ya

işte demin konuşuyorduk. Kim ne hangi konsere ne zaman geldi bilmem ne. Bu bunlar için bile önemli. Çünkü düşünemiyoruz. Ben bazı gittiğim konserleri gittiğimi hatırlamıyorum. Bazı gitmediklerime gittim zannediyorum. <gülüyor> Tabii. Güzel. Yani ben Çok mesela güzel. o konsere gitmedim mi? Yoksa makinam yoktu da fotoğraf mı çekmedim? çekmedim. Doğru. Gibi. Evet.

High fi bizim yani her şey. Müzik dinlemek ya, ve evet, sizlerle ve high fici <gülüyor> arkadaşlarla sırf müzik dinlemek, alet dinlemek için, cihaz dinlemek için bir araya geliyoruz Yani muazzam bir şey. Tek şeyi çok para gidiyor. Tamiriydi, e, bakımıyız. yani Hele hani, kurlarla. <gülüyor> ama mesela çok bazı insanların aldığı çok büyük high-end setler parasına belki kırk parça değiştirdik, gezdirdik, dolaştırdık. O da ayrı bir hikaye. O da yani. tabii tabii. İşin bir de, biraz o tabii. Bir de bu işin bir tarafı daha var. Bu işe fazla dalanlar

bir pilay başından sonuna kadar dinleyemeyecek hale geliyorlar. Böyle geliyor. <gülüyor> arkadaşlarım da vardı benim. Bak, şunu dinleyelim diyor, evet, koyuyor. Evet. Bir dakika buradaki o, ses o falan ses kaldırıp ön bir başka pilay geçince maalesef bu hale evet. geliyor. Hepimiz geçtik o şeylerden. Geçtik.

E, bu parça... Şimdi bu parçada bizim Laflıcaz <gülüyor> ekibinin e, Sürprizi İnanın Lako'da bilmiyorum ben de sürprizim. şu ana kadar Evet. E, şimdi biz programdan önce Birkaç gün önce konuştuk parça seçimlerinde e, Sevgili Meri bize yolladığında Bir tanesini de bize bıraktı evet. açıkçası Ama böyle bir saksafon temalı olsun dedi e, Biz de Wayne Shorter'ı seçtik Fakat Hı. Wayne Shorter'ı seçmemizin Amaçlarından bir tanesi de Burada bu parçada Night Dreamer isimli parçada Wayne Shorter'a Lee Morgan

trompette eşlik ediyor. Yani onun da dinleyiciler mutlaka biliyorlardır. Çok enteresan bir hayatı var. Çok yetenekli ama 33 ve belki de 30, 34 yaşında galiba hayat arkadaşı tarafından vurularak öldürülen bir müzisyen. Hatta çok da güzel bir belgeseli var. I call him Morgan diye. Evet. Bunu seyretti

memiş olanlar varsa dinleyicilerden mutlaka, mutlaka. seyretsinler. Bir de Alvin çok Jones var bu Evet, aynen. Elvin Jones da tabii eşlik ediyor. Hep birlikte dinleyelim. Night Dreamer diyelim. İnşallah Merinde de hoşuna gider bu parça.

Laflacaaz dinleyicileri bir programın da sonuna gelmek üzereyiz. Öyle değil mi Hatila? Maalesef öyle. Mary Çok hızlı Hako, geçti ama. Mary Hako'yla bir program yaptık. Çok keyifli bir program geçti. Aa, bu programda gençlerin iki kere üst üste dinlemesini tavsiye ediyorum bu programı. Çünkü burada sevdiği işin peşinden koşup hayallerin peşinden koşmak var, bir şeyleri biriktirmek var. Aa.

Bütün bu biriktirdikleriyle bugün anlatacak çok hikayeler var, kitap var, şiir var, fotoğraf var. Peki gençlere ne söyleyeceğiz? Vereyim. Evet, yani 63 doğumluyum, işte 58 bitiyor. Ee, ya az değil, yani 33 yaşlarında falan ölenleri düşününce biz 25 sene daha fazla yaşamış gibiyiz.

Ya şunu söyleyeceğim yani bir yere geldikten sonra birilerine bir şey söylemek çok kolaydır. Yani onu biliyorum ve bir süre insandaki bu eğilim beni çok rahatsız etmiştir. Ama bir şeyleri söylemek için bile iyi bir noktada olmak gerekiyor. Bu bile yeter yani sana yani yeter dediğim şu. Sana birileri bir takım laflar diyorsa bir gün senin ya bize böyle laflar diyordu ve çok rahatsız oluyordum demen için bile o yaşa ve belirli bir konuma gelmek gerekiyor ki sana mikrofonda konuşma şansı

ve de dinleyecek insanlar grubunu versin bir platform ki bugün işte sağ olun siz bu laflı cazla, jazz, la, jazz radyo ile bunu çok güzel yapıyorsunuz. Ben büyük mutluluk duyuyorum. Düşündüklerimin, hissettiklerimin sağlamasını yani e, 40 sene, 50 sene sonra yapıyor olmak bence müthiş bir şey. Yani 8 yaşımda da ben böyle bir şeyler hissediyordum yani ama ne olduğunu anlamıyordum. Bugün onlar

geleni yani nasıl görünür oldu öyle söyleyeyim kabul edilir oldu. Bu bir kere çok güzel. Sırf bu hazzı tatmaları için bile genç arkadaşlarımıza bunu öneriyorum. Az önce söyledik ya çalışmak. Yani bu dünyada ne oluyorsa bizim ülkemizde daha çok kültürsüzlükten dolayı oluyor. Kültürsüzlük demek bilgi akmasını ve transferini engelleyecek bir yapıya

ya da engelletecek bir ortama sahip olman anlamına geliyor. Ve bunlardan uzak durmak gerekiyor. Mesela hani bana bir tane şey yapın derseniz bak müzik dinlemek eyvallah. Ben kitap okuyunu diyorum. Ne internetten bakın ne bir şey. Telefonları şunları bunları bir kenara at işte bugün bindim gene metroya falan. Ya bazen ben de öyle işte bir şeye bakıyorum arayan var mı bilmem ne falan. Ya siz telefonu cebinize koyduğunuzda gördüğünüz şey korkunç. Sanki

ee, uzaydan görünmeyen bir takım düşman galaksiler tarafından dünya istila olmuş gibi yani ama ancak bu cebinizdeyken telefon elinizdeyken yani, görmüyorsunuz evet. ya biraz bundan uzak durup çünkü bu sizin hem beyninizi bozuyor hem gözünüzü bozuyor ruhunuz zaten karartıyor bozuyor çünkü sürekli impulslar veriyorlar bunlarla ilgili ya buradan uzak durup istediğiniz kafa sesiyle dilediğiniz kitapları ne kadar erken okursanız o kadar iyi

ben kendi adıma söyleyeceğim. Ben hayatımda öğrendim ve bugün satışını yaptım. Tırnak içinde bazı şeyleri, bazı şeylerin yarısını üniversite döneminde öğrendim. Yani o genç yaşımda öğrendim. Bugün o e, kalıbı dökmeseydim, bugün o temeli kazmasaydım, bugün o otoparkı, garajı açmasaydım, bugün bu evi onun üzerine çıkamazdım. Hmm. Yani söyleyeceğim şey bu. Kültür denen şey bilginin öğrenilmesi, sakınımı, kategorize edilmesiyle

acayip bir noktaya geliyor. Ve bir gün kendinizi bir ermiş gibi hissediyorsunuz. Sadece bu bilgilerin sizde çözünmesiyle, <gülüyor> kimyasal bir şeye uğramasıyla. Bunu hissettiğiniz gün her şey her şeyin muhteşem olduğunu farkına varacaksınız. Siyasi baskıları da, yapılan yanlışları da, çevrenizdeki düşmanları da daha iyi göreceksiniz ve bu gönül gözünü açan en önemli şeyim ben.

Sanat olduğuna inanıyorum. Sanat yani bilginin sanat üzerinden götürürsen kendi duyarlılığını da yükseltir. Gönül gözünü de açarsın. Ondan sonra insanı, evreni, yakın çevreni her şeyi daha iyi anlamaya başlarsın. Ben bugün geldiğim noktadan kendi adıma çok memnunum. Sorabilirsiniz ne kaybettin? Evet bir şey kaybettim ama tek şey Para kaybettim ya. Para kazanamadım yani. Çünkü para kazanmak ayrı bir cambazlığı gerektiriyor. Alacak bir şeyin olmazsa

gerçek değerlerinin üzerine gitmezsen paranın da hiçbir önemi yok. yok. Yani büyük bir parayla öldüğünü düşünme. Hiç kimseye yok, yaramadı. Hayır yapmadın. Tekne almadın. Bilmem ne yapmadın. Kütüphane açmadın. iyi bir müzik seti almadın. almadın kötü setten dinledin. Sonra da ben yaşadım diyorsun. Ben buna yokum. Son bir şey söylüyorum. Bilgi önce bazı aşılar gibi hassas vücutlardaki bazı aşılar gibi. Önce insanı hasta eder. Yatak döşek yere ser serer.

Sonra öyle bir kaldırır dik tutar ki kimse onu artık yere indiremez hastalandıramaz benim önerim bu önce onları korkutan incelten hassas yapan şeyden korkmasınlar bugün aldığınız o aşı bundan sonra gelecek her mikroba karşı o insanları koruyacaktır. Koruyayım. Ağzına sağlık vallahi, Melis çok çok güzel özetledin ama tabi senin yaptıklarının da açıkçası parayla bir karşılığının olması mümkün değil.

Hani tek Şimdi... bir şey olmaz dedim, para olmaz dedin ama e, valla ben kusura bakma iki olmamış diyeceğim o, e, ya belki de olsaydı bunlar olmayacaktı. Evet, evet. Atilla programın normal şeyinin dışına çıkıp sınırların dışına çıkıp şu anda aklıma geldi elimde kitap varken

bir tane dörtlük okutalım mı? Kendi sesinden bir şiir dinleyelim. Sonra son parça anons edelim. Keşke hazırlasaydık onun. O, hazırlamadan olacağını. bir şey. Okutalım ya, hadi spontane olsun. Spontane bir şey. Evet, spontane de şuradan hani. Ne geliyorsa içinden. Konumuzu içinde. ilgilendiren. Ee, Bir sayfa açtık. Evet açtım zaten hadi hiç yapmayalım. Ne çıkarsa onu. 120. sayfa çıktı. Biz arattık ne çıkarsa bahtımıza diyelim. Peki. Rüzgarın tunçtan avuçlarında yedi hariç kim dahil son kurşunu kendine ayır

Esir kalacağım duvarında. Dansöz annenin üç oğlu da arzuluydular. Köçek olamadılar, hayatı kıvıramadılar. Ölümüyüm bilemedim. Saymadılar hiçbir golümü. Beni kadavramdan doğuran kelebekleredir minnetim. Elimde sırattan bir kalıntı, Gecenin gergefinden geçerken, Tenimde bir leopar taşırdım, Bulaşmasın diye sırtlanlar. Suzunak semayı gelsin.

Gelsin e, o kayitemizden gelecek ama bunun da bir eminim ki bir kıymetli hikayesi var onu alalım öyle Suadiye, kapatalım. Soğan 1978, 77'de Makinam gelmiş fotoğraflar çekmişim, 78'de de çekmişim belki 79'a da kaydık yapıyordum yaparım. Soğan diye sahil sitesinin ön kısmındaki burun tabir ettiğimiz kısmın alt tarafını elektriği çekiyoruz ve Merih ilk çektiği diyaları e, 79 olma ihtimali daha yüksek yani çok daha e, 14-15 yaşlarındayım.

Ee, 16 yaşındayım. Oraya projeksiyon yapıyorum. Ve bir müzik eşliğinde bir Sharp Lohan's teybim var. Küçük. O SL58, SL58. Tabi turuncu. Tabii, turuncu. Onu tekrardan da buldum yani ayrıca. 40 sene, 50 sene sonra da tekrar buldum. Koleksiyonumda diyeyim, duruyor. Oradan o sesle yani çünkü ancak o kadar. Herkesi toplamışım. Site halkını, abiler, ablalar bilmem ne. Biz daha 15-16 yaşında arkadaşlarımız. Orada

plağı var. Kasete çekmişim. O Şarp Lorenz'den yayınladığım kasette işte bu albümden Susin Semai var. Zikirden ve hepsi çok da önemli hayatımızda. Neden? Televizyonun Siyah Beyaz haftada 3 gün yayınlandığı 70'li yılların başı ki 72 mini olimpiyatı varken Şarp televizyonumuz yine bana makine getiren teyzem tarafından Almanya'dan gelmişti. Orada caz programı vardı. O caz programında Tuna Ötenel

Kudret Öztoprak ve Erol, Erol Pekcan, Pekcan. haftada Semai. bir kere evet müzik çalarlardı. Oradan o gün bir elektrik bas, bir e, piyano ve şeyle nasıl müzik yapıp bazen saksa oluyordu Tuna Tönel. Orada görmüştük işte o kalbimizdeki o siyah beyaz anlar, görüntüler. O 15-16 yaşında Suadiye Saistesi'nin burnunda ilk yaptım diye gösterisi. Bakın kuru kuru yapabilirdim değil mi? Hayır. Suzinak Sema ile yaptım. Muhteşem. Okay babayı da tabii çok seviyorum.

Çok sevgili dostumdur. pipo arkadaşımdır benim. Ne kadar güzel. Burada Sakar. Gündüz Kutbay var bir de. Evet. Gözüm tabii. Evet. Ne, neyzen. Evet. evet. Çok hoş. İlgin Peki bu. yüreğine vallahi, sağlık. Vallahi çok teşekkür bir ediniz. Ağzına sağlık, ayağına ee, sağlık. Şahane bir program evet, oldu. Harika. Çok güzel hikayeler eşliğinde. Özellikle çok güzel müzikler eşliğinde. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, maalesef programı kapatıyoruz. Evet, Haftaya edelim. görüşmek üzere diyelim

haftaya görüşmek üzere hoşça kalın iyi geceler

Görsev. ben atilla ağdını ne yapacağız Joycaz, jazz'la laflayacağız